Yeah Çıkkasıydı. Merhaba Kainat. Bugün 25 Haziran Cumartesi. Baştan. Merhaba Kainat. Bugün 27 Haziran Pazartesi. Yıl 2016. Ay 6. Gün 179. Hızır 53. 1437. Hicri Ramazan 22. 1432. Rumi Haziran 14. İstanbul için iftar vakti 20.49. Yağmurlar. En uzun günlerin sonu geçtiğimiz cumartesi günüydü. Günün tarihi. 138 yıl önce bugün 27 Haziran 1878'de gazeteci ve yazar Ahmet Mithat Efendi tarafından Tercüman-ı Hakikat adlı günlük gazete çıkarılmaya başlandı. Günün malumatı geçtiğimiz haftadan devam. Yengeç Burcu'nda doğanlar. 21 Haziran 21 Temmuz. Uğurlu gününüz pazartesi. Uğurlu sayınız 2 Uğurlu taşınız yakut ve ay taşı. Uğurlu renkleriniz beyaz, gümüş, açık gri, mor ve menekşe. Uğurlu çiçekleriniz nilüfer, beyaz gül, zambak. Uğurlu kokularınız misk, müge, leylak. Uğurlu müziğiniz romantik şarkılar. Büyük, Büyük saatli, saatli marif, marif takvimi. Oh. Merhaba herkes, Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini açıyoruz. Ömer Madre, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta John Baiz'den Okan Gaseiro adlı, Haydut adlı parçayı dinledik. Çok bir dönemin çok ünlü şarkılarındandı. Sözleri de oley dantelci kadın sen bize dantel yapmayı öğret biz de sana oynaşmayı öğretelim diyorlar. Ve sözlerin bir kısmında şöyle diyor Lampiao dağdan indi ve şehirde yani köyde haydutlar partisi düzenledi oley sen dantelci kadın bize dantel oya işle. Evet, bunu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan okuyalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Verimli olmak yasak İnsanların daha sıkı çalışıp daha ahlaklı bir hayat sürmeleri için Wall Street şeker fiyatlarını da dibe vurdurdu. Bu felaket Karayip Denizi'nin adalarını çok sert bir biçimde cezalandırmış oldu ve Brezilya'nın kuzey doğusunun kafasına acılarına son verecek kurşunu sıktı. Kuzeydoğu zaten artık dünyanın şeker merkezi falan değil, şeker kamışına dayalı tek ürün tarımının zavallı varisiydi. Dünya pazarının sunaklarında onu kurban etmelerinden bir süre önce bugün uçsuz bucaksız bir çöl olan bu bölge yemyeşil bir yerdi. Şeker, ormanları ve verimli toprakları katletti. Kuzeydoğu her geçen gün daha az şeker ama daha çok sorun ve suç üretmeye başladı. Bu ıssızlıkta kuraklık ejderhası ve Lampiao adındaki haydut yaşıyordu. Lampiao her seferinde işe çıkmadan önce hançerini öperdi. Sende cesaret var mı? Cesareti bilemem, alışkanlığım var. En sonunda alışkanlığını ve kellesini kaybetti. 12 otomobillik bir ödül karşılığında Teğmen Joao Bezerra onun kellesini uçurdu. Bunun üzerine hükümet komünist avına çıkması için daha önce Lampiao'ya yüzbaşı rütbesi verdiğini unuttu ve çok muzaffer bir edayla ele geçirdiği ganimetleri sergiledi. Üzeri küçük madeni paralarla süslü bir Napolyon şapkası, sahte elmas taşlı 5 yüzük bir şişe white horse marka viski fleur marka bir şişe parfüm bir yağmurluk ve başka ıvır zıvır aynalar eduardo galeano Çeviren Süleyman Doğru. Sel yayıncı. Tarihte bugün 1497'de Cornish bölgesinde Michael Angov ve Thomas Flamank, Tayburn'de Londra'da idam edilmişler isyan ettikleri için ellilerini yitirmişler. 1844'te bugün Joseph Smith daha sonra Mormonlar hareketinin kurucusu olarak adlandırılacak Latter-day Saint hareketinin kurucusu ve kardeşi Hiram Smith o da Illinois'da bir isyanda bir çete tarafından linç edilmişler. 1844'te bugün. 1940, 1905'te bugün de Kurtlu yemek çıkmasına karşı çıkan tayfaların kurşuna dizilmesini önlemek isteyen Rus savaş gemisi Potemkin'in mürattebatı Karadeniz'de ayaklanıp gemiyi Odessa'ya doğru yönlendirmiş. Bu birinci Rus devrimi de böylece başlamış oluyor. İlk ayaklanma Odessa'da başlamış oldu. Bugün isyanlardan bir demet sunduk size. Evet şimdi bugün de bugün derken çok sayıda haber var. Bir kere Brexit denen Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisinin Avrupa Birliği'nden çıkmasının yankıları büyük ölçüde sürüyor. 2, milyon, 2 milyonu aşkın imza toplandığı da belirtiliyor tekrar referandum yapalım diye. Çeşitli ülkelerde de büyük bir hareketlilik tedirginlik var. Çok büyük bir belirsizliğin dünyayı beklediği söylenebilir. Aynen. Sadece iki gün içinde yüzden farkında ırkçı taciz ve nefret söylemi şikayetinde bulunulduğu aktarılıyor. Evet, İngiliz basın büyük bir bir Sokakta şekilde. gördükleri insanların suratına karşı bağırıp e, ülkeden gitmelerini istiyorlar. Hatta Polonya'la bir doktorun üzerine tükürüp artık burası senin evin değil diye de bağırdıklarına dair rivayetler var. Bunlar münferit olaylar diye geçiyor tabii. Evet hiç şaşırtıcı olmamakla beraber son derece kaygı verici olduğunu da ekleyelim tabii. Ve bu Brexit'teki kazanışın acaba Trump dönemi Amerika'sının bir sinyalini mi veriyor diye de yazılar ve analizler çıkıyor. Çok sayıda sayısız yorum ve analiz var. Büyük ölçüde kaygı belirten önde gelen düşünürlerin. Bu Avrupa Birliği'nin tabii bu son derece e, sermaye kesiminin e, isteklerini yerine getirerek pek çok insanı isyana ve perişanlığa ve isyana iten e, hareketlerin sebebi olduğunu söylemekle beraber Avrupa Birliği'nden çıkmasının e, Britanya'nın Birleşik Krallığı'nın Krallığı bu işi çözmekten çok uzak olacağı ve ü bütün yeni problemler getireceği Özellikle de e, çeşitli ülkelerdeki sağın e, e, hemen zaten e, sağın yükselişine yeni bir zemin hazırlayacağını söylüyorlar Evet bir diğer taraftan da belki de hayırlı olabilir artık seslerde yükselmeyin. net olarak konuşulmaya başlandı Avrupa Birliği içerisinde de en son e, Fransa başbakanı Manuel devals e, Manuel vals e, Pazar günü yaptığı açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasında yapılacak olan o ticari anlaşmayı TTI, TTIP'i TTIP olarak belirlenen ticaret anlaşmayı kısaltması Avrupa Birliği'nin çıkarlarına aykırı gördüklerini söylemişler. Böyle bir ses daha önce ortaya çıkmamıştı. Vasi mi söylemiş? Evet, Vasi söylemiş. Görmedim, önemli tabi. Yani ayaklanma başladı diyor. Mesela önemli konuşanlardan bir tanesi bu Global Justice. Adlı önemli kuruluşun sözcülerinden ve şeyi söylüyor ayaklanma başladı soru şu bunu ileriye doğru götürecek hangi güçler olacak diye bu arada Britanya'da işçi partisine karşıda bir ayaklanma var gölge kabinenin birçok elemanı istifa etti parti içerisinden evet yeterince iş yapmadı diye Düşünüyorlar büyük bir kampanya düzenlemediklerine dair Avrupa Birliği'nde kalmaya kalmakla alakalı. Ya İngiltere'de de böyle bir büyük bir kampanya da görülmemişti yani aşırı sağcıların yaptığı kampanyanın yanında e, gayet sonik bir kampanya geçmişti Avrupa Birliği'nde kalalım diyenlerin sesinin içinde bulunduğu kampanyalar. Evet bastırmamıştı. Yani bu küstah elitlere karşı ciddi bir tepki olduğunu da belirte. Mesela Boston Globe'da yazan eski uluslararası muhabir ve açık radyonunda programcılarından olan Stephen de yazmış. Ve e, tabii en önemli noktalardan bir tanesi de Avrupa Birliği'nden Britanya çıkarsa ki çıkıyor. O zaman en önemli çevre koruma. ...düzenlemelerinden, yönetmeliklerinden ve kanunlarından da çıkmış olacak. Çok berbat, üç tane kural diyor. Bir tanesi göçmenlerin durumu, berbat olacak diyor Alejandro Davila Fragoso yazmış. Bunu da iklim, Climate Progress adlı evet. siteden okuyoruz Alejandro Davila Fragoso'nun yazısını. Yani bir tanesi göç tabii başta olmak üzere göçmenlere, sığınmacılara, mültecilere muazzam bir problem gelecek. İkincisi bu para politikalarıyla ilgili de önemli sorunlar ama en önemlisi çevre kanunlarının Avrupa Birliği, ülkeleri, Avrupa Birliği ülkesi içinde çerçevelerin iyi kötü korunabildiği görülürken şimdi buradan da tamamen çıkabileceği söyleniyor. Ya İngiltere'nin bunda büyük bir payı var mıydı? O kısmını bilmiyorum ama biraz önce söylediğiniz e, Global Justice hareketi içerisinde yapılan açıklamada da Avrupa Birliği'nden çıkmış olabiliriz ama aynı zamanda kendi haklarımızı da kendi ülkemiz içerisinde savunmaya devam edeceğiz diyordu. Topyok'un bir teslimiyet olacağını zannetmiyorum Hayır, İngiltere içerisinde. Ben de içerisinde zannetmiyorum. De. Mesela Caroline Lucas Yeşil Parti'den ve iyi e... E3G diye bir hareket var, E3G. Onlar da diyorlar ki Brexit'in Avrupa'nın e, yani Britanya'nın çıkmasının Avrupa'nın yeterince ciddi iklim e, şeyleri çıkartmasına e, kurallarını iklimi koruyacak engel kurallar yani. e, engel olacaktır diyorlar çıkması. Engel yani, olacak mıdır? Yani hayır Avrupa'nın yeteneğini kısıtlayacaktır diyor. Hı hı. Çünkü İngiltere bağımsız, yani Britanya bağımsız olarak kuralları tanımıyoruz diyebilir. İngiltere bu zamana kadar yaptığı hangi çevre ve iklimle alakalı kampanyada Avrupa'ya öncülük etti peki? Ee, bir kısmında şey diyorlar. Etmiş, evet, olduğunu, etmiş söylüyorlar. olduğunu söylüyorlar. Evet öyle bir araştırma da yapılmış zaten. Ben de tam çok yakından takip etmiyordum fakat şimdi... Ee, tam da mücadelenin yükseltilmesi zamanı diyorlar. Even Popp'un da bir yazısı var. De, bu da e, Climate Progress'ten aldığımız bir şey. Hem İngiltere'de hem de Avrupa Birliği'nde olsa gerek. Evet. Çünkü her iki tarafta da bu aşırı sağcılar tekrardan e, gövde gösterisi yapmaya hazır bir şekilde sokağa çıkmak için kapıyı aralamış durumdalar. En son e, Sarkozy'nin özür dilerim, Marie Pen'in profil fotoğrafında Union Jack'in fotoğrafını görebiliyordunuz. İngiltere bayrağının fotoğrafını görebiliyordunuz. Britan, birleşik Krallık bayrağı. Evet yani. aynı zamanda e, Hollanda'da Gerts'in ırkçı sağ, sağ partinin lideri Gerts'in e, Brexit'ten dolayı İngiltere'yi tebrik ettiğini sırada Hollanda'nın olduğunu söylediğini çeşitli açıklamaları görebiliyordunuz. Bu bir sesler çıkıyor. Marine Le Pen e, Ulusal Cephe'nin e, lideri göbek atıyor adeta ki Herth Wilders de aynı şekilde e, Hollanda'da aşırı ders, ayrıca evet. Almanya'da ve Avusturya'da Avusturya'da malum bir yani kıl payı kaybetti fark etmez kaybettiler sonuçta evet ama çok yükselişte olduklarını gösteren bir şey var azalışta olduğum için Avusturya'da özür dilerim ırkçılık ve sağcılıkla alakalı politik hareketler yani aanslusu bile ellerini almışlayarak kabul e, etmiş olan bir ülkeden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığına gelseydi tabii daha da vahim olabilirdi. Evet. Ya e, şimdi e, yani burada ırkçılık ve zenofobi yani yabancı düşmanlığının hat safhaya çıkması bekleniyor. Bunlarla büyük bir mücadele edilmesi gerekiyor. Alex Crivener bu Global Justice hareketinin sözcülerinden biri de konuşuyor ve diyor ki yani başka bir Avrupa mümkün diye bir hareket yürüttük diyor. Britanya'da da buna karşı ve tamamen burada kalıp Avrupa Birliği'ni değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için mücadele ettik diyor. İşçi Partisi de zaten bunu yapmaya çalışıyordu diyor. Çünkü mesela Avrupa Birliği'nin aslında Yunanistan'ı nasıl paraladığını hepimiz biliyoruz neler yaptığını diyor. Ama şimdi yapılacak şey mesela büyük de büyük bir, bir dolu bir yalan söylüyor Avrupa Birliği diyor işte NHS'e National Health Service e, yani sağlık şeylerine yardım edeceğiz diyorlardı ve tamamen uyduruktu diyor. Göçmen sorunlarında da yalan e, söylüyorlar ve şimdi çok korkulacak bir döneme girdik diyor Alex Kraviner. öyle e, büyük bir belirsizlik de var. E, yani Amerika'da Trump, Fransa'da Løpen, şeyde Hollanda'da Wilders ve e, yani ilerici politikaların ve uluslararası enternasyonelizmin düşmanlarının e, kutlama törenleri var, deli gibi ve kork korkulacak bir şey. Yani 2000 yıldır sürekli olarak savaş ve sürekli olarak ıstırap çeken Avrupa tarihi bundan ibaretti 2. Şey, Dünya Savaşı'nın sonuna kadar din savaşları ve başka evet. ulus devletleri arasındaki birbirini paralama savaşları ciğerini sökme adeta 2000 sene devam etti ve ondan sonra sürekli sabit savaş ve sürekli acı çekme bu, bu kıtada en uzun barış dönemi şimdi 1945'ten bu ne kadar yaşanan olaydı? Bu da 50-60 senelik bir şeyden Yani bahsediyor. şöyle düşünün, anmalara baktığımız zaman İskoçya'nın İngiltere'li olan savaşlarından bir demet sunabilmek mümkün neredeyse her ay size. Yani A böyle aynen. bir tarih içerisindeler. Fakat içinde bulunduğumuz zaman diliminde baktığınız zaman iki sene önce İskoçya referanduma gitmişti. Gayet yumuşak bir şekilde karar almak için, savaşsız bir şekilde oylamayla karar almak için. İngiltere'ye de kalalım mı? İngiltere'ye bağlı kalalım mı? Yoksa bağımsız olalım mı diye. Bağımsız olmayalım, bağlı Birleşik kalalım. Krallığa, Birleşik evet. Krallığa bağlı kalalım kararı çıkmıştı. Şimdi bu gibi kararlar da dağılmaya başladı. En son İskoçya'dan da e, ayrılık sinyallerinin geldiğine dair haberler var. Ki iki sene önce kendi istekleriyle beraber kalmaya evet. karar vermişlerdi. Ama işler değişiyor. Evet, yüzde altmış iki çıkmış çünkü. Olan, evet. e, e, e, İskoçya'da da yani destekleyen, kalalım, diyen. kalalım diyenler. İskoç Başbakanı Nikola Sturgeon diyor ki... Her şey bir anda olmayabilir fakat bu Birleşik Krallık için İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en, en sarsıcı tecrübe olacak. Bağımsızlık yanlısı olduğumu herkes biliyor. Bu İskoçya'nın çıkarını koruma meselesi. Eğer İskoçya'nın korunması için bağımsızlığa ihtiyaç varsa elbette duruşumuz bu referandumu yapmaktan yana olmalı diyor. İkinci referandumdan bahsediliyor. Merkel ve müttefiklerinin de buna destek vereceklerine dair bazı analizler etrafta dolaşıyor. Evet evet çok ben de... ...bir ton yazı gözden geçirmeye... ...bir kısmını okumaya çalıştım... ...çok tabi son derece... ...kritik bir döneme girildiği konusunda... ...herhalde kimsenin tereddütü yoktur... ...Türkiye'de tabi tamamen... ...gene medyada... ...Türkiye açısından ne getirir... ...ne götürür tartışmaları yapılıyor ama... ...çok dar bir... ...bakış açısı olduğunu da söylemek lazım... ...bunun yani şimdi şöyle diyor Alex Scrivener demokrasinin adı yaptığı konuşma çok şeydi düşündürücü şeyler içeriyordu yani bu bazı sol da seviniyorlar sevindikleri görülüyor onlar da çıkalım şey yapmışlar bu Avrupa Birliği'nde durulmaz diye fakat onlar da çok pişman olabilirler diyor çünkü büyük bir ulusalcılığın Milliyetçiliğin, ırkçılığın içine gömülebilir ve zaten olmakta Gözümüzün önünde Yani Avrupa Birliği'nden Britanya'nın, Birleşik Krallığın Bir solcu çıkışı Diye bir şey olamaz diyor ee, Yunanistan'da mesela Böyle bir şey olacaktı, olmadı Kesinlikle ve Nigel Farage Gibi faşist yani Faşist demiyor ama çok sağcı Kişilerin Donald Trump, Vladimir Putin Marine Le Pen gibi insanlar tarafından desteklendiğine değiniyor. Yani Putin de memnun durumdan. E, ve e, sonuçta hepimize muazzam bir sorumluluk e, düşü, hangi tarafta olursak olalım spektrumun ilerici tarafında e, isek eğer göçmen hakları için insan hakları için ve en çok o, kaybedecek olanların ...yanında tavır almak için... ...tam zamanıdır... ...tarihimizin en tarihi... ...tarihimizin en tarihi... ...ve trajik anlarından... ...birinin içinde olduğumuzu unutmayalım... ...diyor Alex Krivener... ...Global Justice Now... ...hareketinin ve aynı zamanda da... ...şey kampanyasının... ...başka bir Avrupa Mümkün Kampanyasının... ...öncülerinden birisi... ...evet... Bir de şimdi acele mi etsek yavaş mı yavaştan ağırdan mı alsak yoksa usulüne göre mi çalışsak şeklinde yapılan tartışmalar da var. Fransa Dışişleri Bakanı aciliyete vurgu yapmış konuşmasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış aşamasının bir an önce başlatılması gerektiğini söylemiş. Siyasi ve ekonomik alanlarda belirsizlik yaşamamak adına aciliyete ihtiyaç olduğunu dile getirmiş. Lüksemburg Dışişleri Bakanı da aynı şekilde büyük e, söylemiş. Avrupa yani. Birliği'nden çıkış süreci için müzakerelere hızlıca başlanması gerektiğini söylemiş sevgilinizden ayrılırsınız bir an önce bitsin bu şey diye bütün eşyaları vermek istersiniz ya Onun gibi bir şey ama işte Merkel'de çirkefleşmeye gerek yok demiş e, acelesi yok. Yani çirkinleşmeye gerek yok demiş ama tam isim bence evet, evet, aynen öyle. ben de doğrusu Acele her, yok demiş. bütün politikalarını e, savunduğumu söyleyemem Merkel'in ama burada haklı olduğunda teslim etmek gerekiyor. <gülüyor> yani Terbiyesiz değil de bir alemi yok. Ama sinirlenmiş de Avrupa Birliği gibi bir birliği kurmuşsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ve en zor dönemi şu anda herhalde göç Suriye'deki savaş nedeniyle evet, en zor zamanınızda ekonomik açıdan en kuvvetli olan ülkelerden bir tanesi kusura bakmayın herkes kendi yoluna deyip birlikten ayrılıyor. Ama Onlara da biraz hak vermek lazım. Bir, büyük bir şok geçiriyor olsa gerek. Yani bir inandıkları değerler çökmeye başladığı gibi bir his de ortaya ama çıkabilir. Ama şu var tabii. Ama yani, yani İngilizler deyip bir yandan da şey yapabilirsiniz. Yani bir de şu var. E, yani Avrupa Birliği'nin bir avuç bürokrat Hı. görüyoruz. Böyle hiç seçilmemiş. Onlar kendi içlerinde atanmış. Ve sağa sola yani Yunanistan'a yaptıklarını gözlerimizin önünde gördük yani bir isyan eden bir halkı e, isyanın öncülüğünü yapan şey bile e, sattı. Yalnız bırakmadılar ama değil mi? Başınızın ne hal ne haliniz varsa görün mi Yunanistan'a bir şekilde? göçmen politikasıyla alakalı olsun. Mesela eğer, şey diyebilirlerdi. Şey bütün göçmenler Yunanistan'da kalsın diye baskı yapabilirlerdi. Ama eğer bizim dediğimizi yapmazsanız başınızın çaresine bakarsınız Yunanistan diye Yunanistan şu an çok sert. Ölme noktasında değil ama galiba. Ama berbat bir şeyde yani hiçbir şeyi düzeltemediler yani sonuç olarak. Yani haklı Yunanistan'ın durumu da son derece e, tartışılabilir bir şey. Ama yani birliğin en kuvvetli olduğu zamanda böyle arkasına dönüp gitmesi de şeyin e, İngiltere'nin ben de diğer hak veriyorum yani diğer bürokratları da. Bütün her şeyi tekrar baştan değiştirmek lazım. İngiltere'nin içerisinde bu aslında zaten Schengen içerisinde de değil. Benim tasam değil aslında ya. E, bir şekilde e, her şeyi yeniden düzenlemek lazım olmayacak mı? Valla Timothy Ash işte ilginç bir yazı yazmış. Bir, bir, ömür boyu İngiliz Avrupalı biri olarak bu o, siyasi hayatımın en büyük en ilgisi başlığını taşıyor. Hı. İlginç evet. bir e, yazı yazmış, ayrıntılı. Yani Margaret Thatcher'a kadar geri götürüp bu Britanya'nın ne neler karıştırdığını söylüyor. Şimdi iki tane çok önemli sorundan bahsediyor. Özellikle genç kesimin %75'i e, kalalım oy vermiş. Bu çok önemli bir evet, şey tabii. Evet. E, onu söylüyor. O da. İşte The Guardian istatistiklerinden Cuma gün anlatmaya çalıştığım şey de buydu. Ben evet. tam olarak ilk çıkan istatistiklerde de bu görülüyordu. Yani bu e, Britanya'nın İngiltere'nin yarısı için Kara Cuma oldu. E, öbür yarısı için Independence Day, Bağımsızlık Günü oldu diyor ama. Ee, ekonomik şey, şeyini yıllar yıllar ödeyeceğiz bunun bedelini demiş ve e, bedel büyük ölçüde e, Brexit için yani ayrılalım diye şey yapan durumları da o kadar iyi olmayan haklı bir da öfke duyan tabi durumları berbat olan bir sürü İngiliz'in gene üstünde kalacaklar diyor ikincisi ve Avrupa'daki etkisi daha da büyük olacak diyor yani, ya Martin Schulz şey demiş Avrupa Birliği için bir kriz değildir demiş ama bu herhalde şaka ediyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bir kriz olmadığını söyleyerek biraz iyimser davranmış. Biraz iyimser bir mi? Evet. <gülüyor> Timothy Garton Ash sen ne diyordun? Ya ben şey demeye çalışıyorum. Hani sürekli metaforlar kullanılıp bir anda ortaya çıkan kavgalar oluyor ya bu seçmen Kimse oy verecek kimin oyu değerli, daha değerli diye Bu noktada böyle çobanla ıı, Profesör metaforuna girmeye gerek yok ama Gerçekten de yani 80 yaşında Avrupa Birliği'nden çıkalım diyen birisiyle 20'li yaşlarının başındaki Avrupa Birliği'nde kalalım diyen insanın Oyunun aynı olması gerçekten düşündürücü ve üzüntü verici yani belki de Oy verme eşiğinin biraz daha aşağıya çekilmesi 16 yaşına kadar çekilebilmesi Bu tip politikalardan çıkış manasına da gelebilir 80 yaşındakiler de oy versin ama 16 yaşındakilerde oy versin 16 yaşında ...kendi geleceğini kararına verebilme... E, ...için uygun bir yaş olabileceğini düşünüyorum... ...içinde bulunduğumuz çağda. Enteresan bulunuyor. bu söylediğin üzerinde düşünelim yani... ...ve şey... E, ...yani bir... ...mesela Nigel Farage... ...İngilizlerin... ...vahim şeyi... E, sağcısı ...sevinçten göbek atıyor o da zaten... ...Vilders e, Dersle İtalya'dan... Nor, ...Liga Noor var... ...Kuzey Ligi... ...onlar da faşizme çok yakın... He, hepsi gibi. beraber ne demişler biliyor musun? Yurtsever bahar geldi diye. Arap baharı gibi. dememişler mi? <gülüyor> Aşağı yukarı Arap baharı ama ne baharından bahsediyoruz? Ortalık kasıp kavruluyor sıcaktan ve yangınlardan. Yani e, Gardenesh de şeyi söylüyor. Charles Dickens ve George Orwell'in İngiltere'si mi yoksa Nigel Farage'la Nick Griffin kim bilmiyorum Nick Griffin ama herhalde çok hayırlı biri olmasa gerek onun İngiltere'si mi diye devam ediyor. Çok kritik bir şeye girdi. Avrupa Birliği'ni de reforme ederek özellikle de ayakta kalan kimler var gene bütün bu finans kuruluşları, bankalar ve zenginler spekülatörler filan kalacak. Bu durumun sistemin değişmesi gerekiyor. Yanis Varoufakis de ilginç bir yazı yazmış Guardian'da. Brexit yani çıkmak Britanya'yı kurtarmayacak dağılan bir Avrupa felaketinden kurtarmayacak diye bir yazı yazmış kısa ama özlü yazıda şeyi söylüyor yani birincisi bir iki ihtimal var diyor bu austerity denilen şey var ya Kemersik kemer sıkma mi? politikaları hı hı. Ee, bu Brexit sonucunda diğer kalan Avrupa Birliği ülkelerinin de bu demir bir kafesin içinde hapsedilmeleri e, mümkün olacak. Ben haklıysam böyle bir sonuç verecek ve birinci sonuç diyor bu kafes ayakta kalacak kırılmayacak demir kafes ve o zaman... E, ...deflasyon Britanya'ya da... ...Çin'e de gidecek ve... ...Avrupa Birliği ve Britanya üzerinde... ...yeni daha da yıkıcı ekonomik etkileri... olacak ...olacaktı. Kendisi de ekonomi bakanıydı... ...hatırladığımız Hı -hı. gibi. Böyle bir tahmin. Beş yıkkıysa... ...o zaman... E, ...demir kafesi... ...kıracaklar. İtalya... ...ya da Finlandiya mesela... ...çıkabilir Hı -hı. arkasından... O zaman Almanya'nın kendisi de çöken Avrozon'dan, Avro bölgesinden çıkışı olabilir. O zaman da yeni bir Deutschmark bölgesi olacak. Ukrayna sınırında bitecek ve devasa bir deflasyon motoru çalışacak diyor. Onun için de kendisinin de içinde bulunduğu, kurucular arasında bulunduğu DM25 diye bir şey. Şunun için çalışmamız lazım. En, en azından kendim bunun için çalışacağım demiş Varuf Avrupa Birliği'ni Avrupacılığı yerle bir eden bu bürokrat egemenliğinden falan kurtarmak için uğraşmalıyız diyor. Ve Avrupa Birliği liderlerinin pek ders alacaklarından emin değilim bundan diyor. O oh, hala Avrupa Birliği'nin demokratlaşması için sesleri boğmaya devam edecekler. Ve üstelik de korku yaratarak bak fena olur işte sonucunu görürsün diye ...ekonomik şeylerle, baskılarla... ...korkuyla yönetecekler diyor. E, o zaman... ...Britanya'dan da birçok... ...ilerici olan, ilerici kişinin... ...bundan sırtını dönmesine de... ...şaşıracak bir şey yok diyor. Yani çok e, ilginç bir... E, ...bütün asıl... Uğraşacak, ...uğraşılması gereken şey... E, ...hem Varoufakis'in... ...hem Stephen Kinzer'ın... ...hem de bütün... Bu, evet. ...Timothy Garden Ash'in Finlanda da... ...söyledikleri şu... Avrupa'nın xenofobik yani yabancı düşmanı 1930'lar gibi deflasyon tipi bir şeye girmesini önlemek için uğraşmak en önemli yolumuz diyor. Harika evet. bir bayrak var burada. Evet Gördün yırtılmış aynısının Suriye hali de vardı geçtiğimiz günlerde Halep'te dalgalar. Ama bir de yıldız uçmuş. Hayır o Photoshop'tur o canım. Evet Photoshop ama çok güzel yapmışlar. Evet şöyle bir durum söz konusu doymadılar bitmediler bitmek de bilmiyor. En son Daily Mirror'ın internet sitesindeki haberde hala 500 bin Doğu Avrupalı göçmenin sınırlar kapatılmadan önce ülkemize geleceğine dair çeşitli uyarılarla dolu bir haberin hazırlandığını görebilmek mümkün. Eski Dışişleri Bakanı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu öyle bir açıklama yapmış. Bir an önce sınırları kapatalım. Dışarıdakiler gelmesin. İçeridekileri de dışarı atalım şeklinde argümanlara hala savunuyorlar. Daily Mirror gazetesi gibi ee, tebrikler. Ülkemizi geri aldınız şeklinde Brexit'ten sonra manşet atan medya organları. Bir de üzüntüm şu. Lütfen özellikle Daily Mirror değil Daily Telegraph'a yapacak olduğum bir çağrı var burada. Editörleri eğer bizi dinliyorlarsa ee, devam etsinler Türkiye'yle alakalı haberler yapmaya. Kendi seçmenlerinde daha doğrusu kendi Okucularını korkutup Brexit'ten çıkmış olabilirler Avrupa Birliği'nden çıkmış olabilirler Türkiye üzerinden yaptıkları Korku haberleriyle beraber Ama biz burada zaten korkuyoruz ama Türkiye'deki medya gündemi sizin yaptığınız kadar Korku dolu değil biraz daha gerçekçi ve Korku dolu haberlere ihtiyaç duyuyorum ben Açık gazeteyi hazırlayıp sunan bir kişi olarak Devam etmelerini canı gönülden diliyorum burada. Evet kaçak Göçmenler meselesini daha da sert işlesinler diye ben sonla yani biraz açtık yarım saatte ama son olarak Noam Chomsky'nin son <gülüyor> gerek yeni çıkan Who Rules the World Dünyayı Kim Yönetiyor kitabından ve son CJ Polychronio'ya verdiği Truth Out", 12 Haziran'da verdiği söyleşiden bir şey söyle okumak istiyorum yani son 35 yılın devletle şirketlerini el ele verdiği programlar bütün nüfusları da ülkelerin nüfuslarında Amerika'dan asıl olarak bahsediyor ama Amerikan halkı üzerinde stagnasyon, gerileme, durgunluk ve büyük bir eşitsizliğe yol açtı bunun en sonuçları diyor. Yani neoliberal politikalardan bahsediyor son 30-35 yılın şeylerinde. Bu tabii korku yarattı ve insanlar kendileri atomize olmuş, izole olmuş, yalnız, yardımsız ve kendilerinin ne anlayabildiği ne de etkileyebildiği kendilerinden daha büyük güçlerin kurbanı olarak hissettiklerini. Onun içinde işte göçmen ve başka korkulara küfrettikleri ortaya çıkıyor. Bu ekonomik kurallar yüzünden olmuş bir şey değil. Bunlar bir çeşit sınıf savaşı anlamına gelen politikalar diyor. Zenginler ve güçlüler çalışan nüfusa, emekçilere ve yoksullar üzerine uyguladıkları. Bu neoliberalizm dönemini belirleyen şey budur. Ne yalnız Amerika'da değil, Avrupa'da ve başka yerlerde Trump işte onun için böyle Amerikan toplumu çözülmüş vaziyette onlara hitap ediyor. Bu onların korku ve öfkelerine hitap ediyor diyor. Yani öfke, korku, hüsran, umutsuzluk. Bunlar böyle Donald Trump'ı da yaratıyorlar. Ve işte Nigel Farage'da neydi adamın adı? Boris. Boris. Boris'in soyadı neydi? Johnson. Boris Johnson gibi Marine Le Pen, Macaristan'da Viktor Orban, Polonya'da da ve bilmem ne partisi. Boris ismindeki birisi nasıl ırkçı olabilir ki? Ya da çıkış yanlısı olabilir ki. O Türk. Türk mü? Tabii. Hem ismi Boris hem Türk hem de İngiltere'de bir referandumda Avrupa Birliği'nden çıkalım ve göçmenleri gönderelim diyen kişi mi aynı zamanda? Evet. Aynı zamanda o Boris ve bir de bir başka Hala özelliği. Hala göçmenler gelecek işimizi alacak diyorlar. Bir başka özelliği daha var. O, o Kimse onun üzerinde durmuyor. Yani daha doğrusu çok az sayıda insan duruyor. Chris Stevenson'da bir fotoğraf koymuş. Gördün mü onu? Boris'le mi? Boris'in kiminle beraber gençliğinde Kiminle efendim? E, Eton Koleji'nde en elit kesimleri yetiştiren şeyle bugünkü, şimdi istifa etmiş olan başbakanla özel kıyafetlerini giymişler Napolyon kılıkları. Sadece o kılıklar bile milyonlar, yani yüz binlerce binlerce. Cameron'la mı? Evet, Cameron'la. David Cameron'la Boris. Evet. Hepiniz oradaydınız be diyen kulüp, birisi çıkacaktır evet, muhtemelen. O kulüp içindeler işte. Anlıyor musun? Elit. Vaziyeti bu. Ondan sonraki fotoğraflar da zaten pek farklı değil. Birbirlerini böyle silah işaretleriyle işaret ettikleri. <gülüyor> Ama öbürlerinde Napolyon kılığında böyle, Amiral filan kılığında özel kıyafetler diktirmişler. Çok yakışıklılar. Sarışın, gülüyorlar. Neydi şeyin? Atın çiftesinden, öküzün boynuzundan, İngiliz'in gülüşünden kork diyen atasözü. Açık Gazete Or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine, and next it's black So if you want me off your back Well, come on and let me know Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble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 Stay or should I go now? Should I The Clash. Should I Stay or Should I Go? Kalsam mı gitsem mi? Çıksam mı kalsam mı? Uygun düşen, birazcık gecikmeli çaldığımız bir şarkı ama hala aynı hilemin içinde olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle İngilizlerin genç kesiminin punk grubu, punk rock grubu The Clash kurucularından Mick Jones. 26 Haziran 1955 doğumlu eski gitaristi vokalistlerinden ve kurucularından da biri punk rock grubunun Crash'in ona da bir doğum günü biraz gecikmiş bir doğum günü şeyi de günaydın demiş olduk bu şekilde. Ne dedi? 3000 yılına kadar Türkiye'ye giremez dedi. E şimdi ne oldu? Hadi buyurun bakalım. 3 gün bile dayanamadım bak diyen bir de Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Geleneksel e, iftar e, davetinde konuşmuş Tümsiyat'ın. Ama bir konuşması daha var. Ne demiş efendim? E, bakın göreceksiniz. Buraya yazıyorum. Demişti muhtarlara yanılmıyorsam. E, ve e, bunlar çıkıyormuş gibi yapıp çıkmayacaklar <gülüyor> demişti. O tutmadı o tahmini. Tamam ikisinden, ikisinden biri tuttu ama. İkisinden biri tuttu. Evet. <gülüyor> her zaman o e, galip zaten evet ama o sözlerinde e, şey yapmak e, bir kenara yazmamız kaydetmemiz lazım bakın gö göreceksiniz dedi. bunlar çıkıyoruz deyip çıkmazlar böyledir bunlar demişti hmm. İngiltere'yi kastederek ederek Britanya'yı şimdi e, diyor ki bakın nasıl çıktılar i̇şte, üç bin yılına kadar be, Türkiye giremez diyordunuz üç gün dayanamadınız Cumhurbaşkanlığı'nın biraz dar bir şeyi bu değerlendirmesi. Üstelik de çelişkili. Promptörden başkası. kaynaklanıyor. Halbuki promptör kullanmasa, başbakan gibi. Teleprompt. Telepromptör. E, o yüzden ya da e, böyle şey gibi kalmaz. Başbakan da Çelişkili kalmaz ya işte? da e, Bahçeli gibi e, kameraların önünde kala kalmaz. Promptör kullanmadığınız zaman, telepromptör kullanmadığınız zaman gayet rahat bir siyaset hayatta da adım atmış oluyorsunuz. Mesela bizde yok promotör. Bir tek Selahattin var. Çıkıyoruz, evet. giriyoruz. Hadi. Açtık falan diye. Evet. Ama bundan sonra kullanalım mı acaba? Daha iyi oluyor mu? Selahattin'in bir kasyo saati var istiyorsanız deneyelim. <gülüyor> Peki. E, şimdi e, ben bir istatistik vererek başlayayım. Ondan sonra yangınlara geçelim. E, bir yeni rapor yayınlandı ve bütün meseleleri dünyada anlamak için İdeal tabloyu sunuyorum size. Kim bu işten karlı çıkmış? Bu son yılların bütün gelişmelerinden bil bakalım. Satış yapanlar. Bu arada satış yapacak bir şey var mı? Yeşil pasaport vermeye başlayacaklarmış da ihracat yapan iş adamlarına, iş kadınlarına. Biz de bulsak da bu şey muhabbetini kapatsak Cengiz Akter'le beraber bize muhabbetini. Olur. Çok iyi olur. Satacak bir şeyler bulmamız lazım. Şunelip. Acilen. Neyse yani şöyle kalın. olmuş dünya. Ee, Oxfam ve Greenpeace ve başka grupların bir arada hazırladıkları bir rapor yayınlandı. The World Health Report dünya sağlık raporu adını taşıyor ama bu sağlık bildiğimiz sağlık anlamına değil daha genel metaforik bir sağlık. Yani dünyadaki milyonerlerin sayısı hadi gözün aydın 15 milyonu aşmış. Dolar milyonerlerinin sayısı. Öyle diyorsunuz da İngiltere halkının Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde oy kullanması sonrasında... ...dünyanın en zengin 400 kişisi de 127.4 milyar dolarlık zararı uğramış. Kim kârı uğradı? Fakirler mi? Fakirler mi kazandı şimdi? Yok onların durumu düzelecek. John Pfeffer'ın de bir yazısı vardı şimdi. Okuma fırsatımız ve anlatma fırsatımız yok ama... ...onlar tepede kalacak gene zenginler altta kalanın canı çıkacak diye bir şey vardı ama bu da zaten onu gösteriyor benim sözüne ettiğim rapor Oxfam'la Greenpeace gibi kuruluşların yaptı. Ee, yani 5 2009'dan bu yana 5 milyon kişi daha artmış dolar milyonerlerinin sayısı bizim saflara katılanlar. Şimdi milyoner demesek artık da milyarder desek. Milyoner mi diye mi? Yok milyoner. Bu buradaki milyonerler mi? Bunlar az milyoner. fakirler yani. Az, az zenginler. Evet, az zenginler ama 15 milyon milyonerden bahsediyorum. Olsun gene azlar. Yani İstanbul bütün İstanbul şeyinin dolar milyoneri olduğunu düşün. Yaşayanların e, sakinlerinin adını getiremedim. Yani babanızdan kalma Nişantaşı'nda bir arazi bulduğunuz zaman zaten o e, klasmana doğrudan geçiş yapmıyor musunuz? Yapıyoruz. Yani müteahhitlik ve şey bu yüzden yapılmış bir şey. Var. Devlet politikası. 702 milyon kişi de e, Aynı anda felaket bir halde yaşıyormuş yoksulluk sınırı altında. Yani oran şöyle, her 30 milyon dolardan daha fazla parası olan her bir kişi için aşırı yoksulluk içinde açlıktan öle yazan, nefesi kokan ve nasıl yaşayacağını bilemeyen bir günler tekini 4800 kişi vermiş. Yani bire 5000 oran. Durum gayet adaletsiz, hakkaniyetsiz bir ekonomik sistem. Ve yani bazı bulgulara da kısaca bakalım. 4 katı. 20 yılda 4 katına çıkmış. Global HNWI deniyor. Yani High net worth individual diye bireysel net varlık, mal varlığı diyelim ona. Servet 4 katına çıkmış 20 yılda. Fena değil yani. 587 trilyon dolar olmuş <gülüyor> 20 yılında ve 150 katına çıkmış yoksul ülke ekonomilerinin toplamının 150 katı nasıl bütün yoksul ülkelerden daha Neden? 150 kat daha zenginler ve e, önümüzdeki 10 yılda da 100 trilyona çıkacakmış bu da çok sevindirici bir şey artıyor ve e, şey e, bir gün önce yayınlandı Britanya'da Brexit denen olaydan önce Avrupa Birliği'nden çıkmasından ve baya yalayıp yutması zor bir mesaj çıkıyor doğrusu. Çünkü şey diyor ki yani bu şeyleri kamusal harcamalarını, sağlık, eğitim harcamalarını kısmayın. Özelleştirmeleri bırakın. Zenginler için vergi cennetlerinden ve vergi indirimlerine son verin ve şeyin insan haklarının da dibine doğru bu yarışı durdurun demişlerdi ama öyle olmuyormuş. Ya da demiş. ne bileyim bir şey satamasak bile e, futbolu başlasak Futbolda da iyi para var. Yani, orada da vizelerde de kolaylık sağlarlar muhtemelen. Düşünsenize soyuma odasındasınız bekliyorsunuz böyle kapı açılıyor ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Dömürören giriyor diyor ki size şu kadar meblağı söylemiştim ama arttırıyorum üç bin euro. Ama futbolcular söylediklerine göre 500 bin euro olarak belirliyorum primleri diyor. Yani ilk 11'de oynarsan 350 bin euro. Sonradan oyuna girersen 210 bin euro. Yedek beklersen 140 bin euro para alacaksın. Trink anında tek. Ee, yani böyle durumlarda da karşılaşıp Avrupa Birliği'ne vize gibi uygulamalardan da kaçabilme söz konusu olabilir. Ya da evet. biraz önce sizin saydığınız klasmana da dahil olma. <gülüyor> Mümkün olabilir. Futbol. Futbol evet iyi bir şey. Bu arada zenginlerin bir kısmı da tehdide başladı yalnız artık. Nasıl tehdit? Zenginler mi? Cumhuriyet gazetesine çok ağzı alınmayacak şeyler söylemişler. Ne diyorsun buna? Ne demişler efendim? O kuleleri alır bir tarafına. Aa aa aa çok ayıp çok ayıp. Demiş. Kim demiş? Mehmet Cengiz. Nerede? Beni katil mi edeceksiniz demiş. Cumhuriyeti açmış telefonu. Aa aa. Benim fotoğrafımı koydunuz. Ben o kuleleri. Tamam anladım. demiş. Çok ayıp. Hiç yakıştıramadım. Diyeceğim de şimdi daha önceki gezi Parkı ile alakalı olan çıkan ses kayıtları da vardı. Onları da hatırlıyorduk. Bu milleti gayet severiz şeklinde söylediği laflar vardı. Benim terbiyeme müsaade ettiği şekliyle tasvir ettim. Ama olmayabilirdi. Belki de bakarsınız bütün bu şeylerden, vize muhabbetinden tekrardan dönüp dolaşıp vizeye geliyorum. ama İsrail'le vize serbestliği mümkün olabilir mi bu saatten sonra? Evet, mümkün. Anlaşılmış çünkü. Evet, İsrail'le anlaşma yapılmış. Roma'da bir araya gelen Türk ve İsrail'li yetkililer uzlaşmaya varmışlar ve Türkiye'nin Gazda ablukasını resmen tanıyacakmış. Mavi Marmara'da hayatını kaybedenler için tazminat değil yardım ödenecekmiş. MIT ve Mossad'da yapacakmış. İki tarafta birbirlerinin çıkarlarına zarar verecek tarzda hareket etmeyeceklerini ...dair taahhütte bulacak mıyım ...peki Mavi Marmara'da ölenler ne olacak... İşte yardım ödeyecek ...tazminat değil yardım diye yazıyor özgür düşüncede... ...tazminattan bahsediyorum... ...aynı zamanda İnsan Hakları Derneği'nde de... ...çeşitli açıklamalar var... ...İsrail ile bu şekilde bir anlaşmaya gitmek... ...her zaman bozdukları için doğru olmayabilir... Ve e, Aşdot üzerinden Ablukaya'nın şey yapılması demek Bunun da tanınması manasına gelir Ablukaya'nın tanınması manasına gelir diye evet, ama. Tabii öyle olur. ama Hamas da razı diyor İnsan Hakları Derneği öyle mi demiş Hama, İnsan Hakları Derneği yok İHH öyle demiş ee, İşte evet İHH'nın açılımı neydi Ben de unuttum şimdi İnsan hak ve hürriyetleri insani yardım evet. var Yani e, Hamas'ın da aynı şekilde bundan en Fikir olduğu bir şekilde tamam dediğinden de Bahseden sosyal medyada dolaşan e, mesajlar mevcuttu. Ha, tamam o zaman Hamas demiş size. Mesela ölenler ne olacak? Bir 19 yaşında delikanlı vardı orada. İşte yardım Hünsene yazıyor kolisine. efendim. Yardım, tazminat değil yardım. Ona şehit diyorlardı ama Geniş e, şehit şey, olarak geçiyor. Evet. Hı. E, liman açılırsa ambargo biter demişti diye. Yeni Şafak gazetesinden Hamas lideri haniye verilmiş referanslar evet, da var. Evet ama İHH'nın açıklaması önemli gerçekten yani Feridun Sinirli Oğlu'yla Cenevre'de buluşmuş dışişleri bakanı müsteşarı Feridun Sinirli olduğuyla İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun özel temsilcisi kim? Joseph Chichanover. Ondan sonra muzlaşma metnine son şeklini vermişler. Roma'dan oluyor. Roma tatili. İki başbakan da açıklıyorlar işte Gazze'ye insani yardım yapılacak. Hani Doğan da 19 yaşında. Marmara'da Evet, neydi adı? Furkan Doğan, Furkan Doğan evet. Evet. yani sekizi Türk biri Türk asıllı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı öldürülmüştü ölenlerin arasında İbrahim Bilgen 61 yaşında vardı ee, hemen onun ardından Ali Hayder Bengi vardı Hayder yönetim kurulu başkanı ve insan hakları e, İHH İnsanlığı Yardım Vakfı internet sayfası sorumlusu gazeteci Cevdet Kılıçlar vardı 38 yaşında Türkiye Tekvanda Federasyonu Adana bölgesi antrenörü ve milli hakem Çetin Topçuoğlu vardı 53 yaşında ve Necdet Yıldırım vardı İHH çalışanı ve aynı zamanda biraz önce söylediğim Furkan Doğan vardı 8 Türk biri e, Türk asılı Amerikan vatandaşı ama öldürülmüştü diye sayamadığımız 2 kişiden de Onların ailelerinden de özür diledi. Cengiz Songur ve Cengiz Akkus hayatını kaybetmişti. Saldırıda 23 ağır, 54 kişi de yaralanmıştı. Evet, bunlar şimdi hepsi siliniyor, değil mi? Güzel. Yani burada tasvirleri de var. Kimi kafasının arkasından Hı. vurulmuş, kimi göğsünden vurulmuş. Ama genellikle kafası üzerine Kanlı fotoğrafları yer da çekmişlerdi. Evet. Bütün güvertede kan ravan içinde kalmıştı. Evet. Evet. alından vurulan insanlar vardı. Neyse, evet. vardır bir bildikleri herhalde. Evet, herhalde. Çıkarlar güvenlik çıkarları ortaklaşmaya başladığından ötürü böyle bir karara varıldığından bahsediliyor. Ben tahmin etmiyorum. Her onlar gelir mi tekrardan? Ben böyle bir şeye yani bunu yapan Bizden olamaz diye düşünüyorum. Böyle düşünceler doğru olamaz. Heron niye gelsin? Bizim artık kendimize ait hassas güze sahip e, yeni insansız hava araçlarımız var. İsrail'le güvenlik şeyine neden giriyoruz ki? Bu arada Almanya Savunma Bakanı Ursula von der de İncirlik'te bulunan Alman askerlerini ziyaret edecekmiş. Sen ondan var mı? Etmiş mi? Edeceğim demiş. Neden? Yasaklanmıştı çünkü. İncirlik'teki bu evet, şey. Evet. İncirlik ziyaretine Ankara izin vermemişti. Başka siyasi iletmişti. Savunma Bakanlığı Müsteşarı Doktor Ralph brauch Zipe'nin. ama onun üzerine Savunma Bakanı Fonda der Leyen, herhalde böyle okunuyor. Türkiye'ye gitme kararı almış. Bir tam Zontag gazetesine bir açıklama yapmış ve böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamadım demiş. Deutsche Welle, Türkçeden alalım. Savunma Bakanlığı yönetiminin operasyon bölgesindeki Alman askerlerini ziyaret istemesi doğal bir şeydi. Buna nasıl izin verilmez? Bu zaten Suriye tarafından gelen, bu niye izin verilmemişti Türkiye tarafından? Çünkü işte Temmuz ayında ortalarında planlanan ziyareti neden engellendiğini açıklamamıştı Türkiye ama... Federal Meclis'in 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşayan Ermenilerin öldürülmesini soykırım olarak tanıyan kararının Ankara'nın tutumunun gerekçesi olduğu tahmin ediliyormuş. E, fakat demiş aynı parlamenterler izin verilmeyen Türkiye'yi Suriye'den atılacak füzelere karşı korumak için Alman ordusunun Patriot operasyonu içinde el kaldırdıklarını olmaz böyle şey demiş. Orada da bir karışıklık var. Ama yani. dikkatli olması lazım. Mesela e, dün ee, Almanya'dan, Almanya Federal Meclisi üyesi Volker Beck e, aynı zamanda genç çeşillerden, Almanya genç çeşillerinden ve Avrupa Parlamentosu üyesi Teri e, Renitzke e, gözaltına alındılar LGBT yürüyüşünde evet, bulunduğundan dolayı Teri alınmadı ama Volker Beck alındı e, gözaltına ardından gözaltından serbest bırakıldı ama bildiğiniz tartaklandı Avrupa Parlamentosu vekili Teri Renitzke ve e, Volker Beck yanında bulunanlarla beraber Polisin böyle kışmına uğradılar. Polis şey diye şey soruyormuş. Başbakanlık onaylı basın kartınız var mı diye soruyormuş böyle insanlara, e, gazetecilere daha doğrusu. İnsanlara değil gazetecilere soruyormuş böyle şeyleri. E, artık sarı basın kartı da bitti. Başbakanlık onaylı sarı basın kartı. Ama bunun telaffuzunu yumuşatmak için kısaltmasını bulmaları gerekiyor. Sürekli dilleri dönmeyebilir. Benden SBK. SBK mı? Sarı basın kartı. Ama başbakanlık onayla sarı kartı olması lazım. b ş e, Örgüt ismi gibi söylediğin beşe, zaman beyka. kendi kendine gözaltına alasın geliyor. Ben olsam beşe, polis. BŞBK o. C de koyun tam sonuna. Belki direkt hakim olarak da ömür boyu müebbet hapis verin. Neyse böyle bir, bir durumlarda söz konusuymuş. Bir İtalyan, gazete, bir İtalyan gazete, lazım. gazetecinin şeyini duydun mu? Nedir efendim İtalyan gazeteci? Be, ha, sil onları. Evet. Polis şey demiş yani aleyhte yayın yaparsan e, vururum seni demiş. Evet T24'te yazıyordu bu haber. Cumhuriyette de var seni vururum Hı. demiş. Polisten onur yürüyüşünü takip eden gazeteciye iki nokta üst üste seni vururum. Evet bunu Konstantin Lech yakından takip eden Türkiye'deki gelişmeleri Guardian gazetesinin muhabiri Konstantin Lech de tweet, tweetlemiş. Yalnız buradan Türk Polisi'ne bir şeyden bahsetmek istiyorum. Var mı bilgileri tam olarak emin değilim ama... ...yani insanların, fotoğrafçıların makinelerini alıp onları teker teker sildiğinizde... ...çeşitli programlar yardımıyla geri alınabiliyor o yüklenen, silinen fotoğraflar. Onun için... Fotoğraf makinesinden kartı çıkarıp kırıp böyle üzerlerini benzin döküp yakmak lazım en etkili yöntem o olabilir. Fotoğraf makinesiyle birlikte mi? Fotoğraf ki. makinesine gerek yok. Fotoğraf makinesine lensten çıkaran şeyler de var ama çok uzun işi o. Onu yapmaz gazeteciler. Lensin üzerindeki o en son çekilen fotoğraf neydi diye masraflı bir de. Ya yani onun yerine kartı alıp, kurup böyle üzerine benzin döküp yakakarlarsa daha e, mantıklı olur. Garcian usulü ya. Düşünsenize eskiden böyle kitap yakıyorlarız. Şimdi so şeyleri e, hafıza kartlarına toplayıp, USB'leri büyük bir yığın haline getirip, benzine verip böyle burr diye yakıyorlar. Yakmak mı dedin? Şimdi, New Age. <gülüyor> <gülüyor> evet, yakmak deyince son derece tatsız haberlerimiz var. Antalya olduğu gibi yanıyor. Orman yangını var, söndürülemedi. Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı... Kumluca'daki orman yangının kontrol altına e, alındığını söyledi ama son haberler 100 hektardan fazlalığının kül olduğu, üstelik zarar gördüğü de değil, Kumluca ilçesinin Adrasa mahallesinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Beysel Eroğlu Kumluca yangını kontrol altına alındı diyor ama Olimpos'un en yaygın e, yani en turistik hmm. bölge olan Olimpos'un yerleşim yerleri, otel, motel ve tatil köylerinin tamamını tahliye edildiğini söylüyorum. Bu çok büyük bir çaplı bir şey. Çok hızlı ilerliyor demiş yangın. Rüzgarın hangi yöne alevleri sıçratacağını bilemiyoruz. Bu nedenle Olimpos bölgesini tahliye ediyoruz. Sabotaj ihtimali de dikkate alınmalı demişler. Beş yıldızlı otelcilerin de gözü aydın. Türkiye'nin tek alternatif e, tatil yapaması, tek değildi alternatif tatil yapabileceğiniz nadir mekanlarından bir tanesi de Olimpos. ...bu vesileyle artık beş yıldızlı otellerinizi... ...dikersiniz ama ufak bir ekonomik ya da... ...politik kriz çıktıktan sonra gene aynı şekilde... ...sinek avlarsınız. Ama... ...yedi yıl içinde beş milyar... ...şey ağaç dikeceğini ...açıklayan yani makam o var. otelin dikimi... ...bile aynı şekilde para. Para kazandıran... ...bir para. Başka bir şey... ...daha söyleyeceğim. Ee, yalnız... ...Antalya'daki yangını şimdi birazdan... E, ...Ali Bilge ile... E, oraya yakınlarındaydı... ...zaten Antalya'da. Evet efendim. Halinde orada yangın bulunduğu yerde değil ama onun yakında bize bilgi verecektir. Bir de Lice'de 3 gün önce başlayan yangın sürüyor haberleri var. 39 köyde sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar devam ediyor. bakın Lice ilçesinde askeri operasyon var. Ve geleneksi olarak gerçekleştirilen esrar yakma törenleri de devam ediyormuş. ...bir de bütün samanlar yanıyor... ...yangın büyüyor diye ne? çok... ...samanlar mı yanıyor? Evet. Gazetelerde saman olarak değil... ...onun daha çok esral yetiştirilen şeyler olduğunu söyleniyordu. Ben gördüm... ...dağlık alanlardaki yangın giderek büyüyor... ...ve samanlar da yanıyor... ...yangın şeylerin de büyük... ...yani... ...maden ocaklarında çalışan yüzlerce işçi de... ...Cudi Dağı eteklerinde... ...yani Lice'den de fevkalade endişe verici... ...samanları neden yakıyorlarmış... Ben... ...anlamadım... Yani. ...bilmiyorum... Lice'de esrarlı bombardıman diyor Ayşe Yıldırım'da Cumhuriyet'in. Bakarız onu da Hatay'da da orman yangını var. Kaliforniya'da da söndürülemeyen bir orman yangını var. Merkezi Kuzey ve merkezi Kaliforniya'da ve bütün gezegeni yakabilecek, ısıtabilecek orman yangınlarıyla ilgili yeni bir NASA araştırması var. Vahim durumlardan bahsediyoruz demektir. Birazdan onları da konuşacağız. Açık gazde. Ali Bilge ile ekonomi politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın. Size, günaydın. Merhaba. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet. Artık alış kanlık haline getirdik her pazartesi günü dünyayı ve Türkiye'yi berbat bir dizi haber etrafında konuşmak zorunda kalıyoruz bunlardan en önemlilerinden biri de yangınlar evet. Antalya'da ve Lice'de ve başka yerlerde de var Hatay'da da var aslında ama siz de birinci elden bilgiye sahip olabileceğiniz bir yerdesiniz Antalya'da onunla başlayalım isterseniz Evet, Antalya e, ormanları e, yanıyor. Ayrıca e, Antalya'da ekonomisi de yanıyor. O, turizmle birlikte. E, ben Cuma günü e, bu e, Kuluncu'ya Adresan Bölümpos'taydım. E, Cuma günü öğle saatlerinde oradan ayrıldığımda e, yangın başlamamıştı ama birkaç saat sonra e, Kuluncu'da Buralar birbirine çok yakın. Zaten Kulunca e, sınırlarında Olimpos ve e, Adresan. E, şunu söylemeliyim. E, bu bölgedeki yangın hakkında e, yerel basında ki sabah 8.30'a kadar yerel basını Antalya'da e, incelemeye çalıştım. E, çok Doğru e, düzgün bir haber akışı olduğunu e, söylemek mümkün değildi. Hı hı. E, hatta yani e, genel e, Türkiye genelinden aldığı haberleri kullanan bir yerel basında karşı karşıyayız. E, genel olarak da e, birkaç haber ajansının e, muhabirleri de gece uykuya geçmiş durumdaydı. Yani çok taze haberler ve doğru haberleri e, edinmek pek kolay değil. Ben e, bölgedeki tanıdığım insanları aradım ki bunların büyük bir çoğunluğu da e, Adresan'da e, otel işleten e, kişiler. Evet. E, tabii e, bu bölge e, muazzam bir turizm darbesi Elimde durumda. Yani esas yangını orada da yaşıyor. E, dolayısıyla bu bayram öncesi okulların tatil olması ile birlikte bayram öncesi iş turizme dönüp mu muazzam bir beklenti içinde esnaf ve pansiyonlar... Adresan bölgesinde büyük tatil köyleri yok biliyorsunuz orayı bilenler. E e orada daha çok küçük e pansiyon biraz üstü otel e evet. diyebileceğimiz ve doğaya da uygun olabilecek e yapılar hakim. Yani o e muazzam büyük bir e şeylerden değil. Hüsveten daha korunmuş bir bölge, olimpos ve e Adrasan, diğer bel gibi, göğnük. Tekirova Oteller Bölgesi'nden daha farklıdır. Evet, biraz önce Can da söylüyordu zaten alternatif e, denebilecek e, turizme de elverişli ender yerlerinden biri o bölgenin de Olimpos Adrasan diye. Evet, zaten birkaç yıl önce o bölge yine bir yangın telakrası Evet, iki yıl oldu. önce. Ve, 125 hektarlık bir orman ki o Adrasan'ın içindeki otelleri de yaktı. Yani Adresan koyuna girdiğinizde e, o 2-3 öncesinin e, yangının izlerini zaten görerek biliyorsunuz. E, burada e, yani e, bilgi e, şöyle e, açıkçası e, yerel e, unsurlarından aldığım bilgi bu bölgedeki yangınların sebebi üzerine tabii sabotaj üzerinde duruyor. Kulmucu Belediye Başkanı da söylüyor. İşte Dışişleri Bakanı ve diğer e, Belediyeler, belediye başkanı, yetkililer falan da oralarda toplanmış vaziyette ama e, bunun nedeni üzerinde e, yani eskiden bu tür yangınlarda e, turizm e, amaçlı alan yaratma e, öne, birinci derecede öne söylüyordu. Burada ilginç gelen bir şey paylaşmalıyım. E, değerlendirme. E, Sera adını açmak üzere. Son yıllarda yangınlardan sonra Burası orman arası böyle şeyini yenitirdikten sonra sera olarak setleniyor ve sera zaten uçaktan bu bölgeye baktığımızda ya yani da Türkiye'ye baktığımızda ülke topraklarında naylon ve işte plastik sera bahçelerinin muazzam bir alan kapladığını görebiliyorsunuz. Yani yerleşme alanlarının açılması Turizm alanlarının açılması ama şimdi de Sera alanlarının açılması üzerine değerlendirmeler değerlendirmelerıyor ve gerçekten şu anda bilinen şu bu bölgede şey devam ediyor yangın devam ediyor ve gerçekten muazzam bir alanın ve bu ormanlar çok eski ormanlar aynı zamanda ee, ve de e, Türkiye'nin de Antalya'nın e, en e, verimli alanları e, e, Beydağların uzantısı, e, birinci Toros, e, Akdeniz'e bakan bölgesi ve aynı zamanda Ören yerleri itibariyle Marzonipos, dünya çapında bir öğren bölgesi, Fasilis var e, bu bölge e, yanıyor. Yani sonuç olarak e, halen bitmiş değil e, ve Formasyon açısından da zengin bir şey yok. Bölgedeki otelciler de şu şeyde bulunuyorlar. Yani otellerin kapısının önüne gelene kadar yangın yok deme gayretinde. Çünkü rezervasyonlar dahil ediyor. Zaten zor bir dönem. Evet. İç turizmdeki insanlara dönük olarak hazırlanmış durumdalar. Yani şu bayram tatilince ne kadar jiro yapabilirlerse o kadar durumu kurtarmaya e, çalışacaklar. E, dolayısıyla ama akın akın o bölgelerden insanlar e, gidiyor. İşte zaman zaman Antalya Kumca karayolu kapandı. Zaten yollar vardır orada. Yani e, yoldan e, Adresan'a, Olimposa hatta Adrasan'dan Olimposa zaten ağırlıkla Adresan'daki yangının olduğu bölge oralarda ceral ediyor. Orada tabii daha önceden açılmış seri alanları var. Onlardan da yangınlar var ve eskiden diyorsunuz yeni şeyli mahalle diye geçiyor basinda bunlar köyler yerleşim alanları önemli ölçüde orada tarım alanları da orman alanları kadar zarar görmüş gözüküyor Ev, de ayrıca gözüküyor. mesela evlerde var. evet yani evlerden birinin yerleşik yaşayan bir yabancı ait olduğu belirtildi diyordu 24'ten gördüğümüz ben fakat Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu... Ee, değişik bir açıklama yapmış diyeyim ee, yani 100 hatta 300 hektarlık bir alanın kül olduğuna dair haberler varken Kumluca'daki orman yangınının kontrol altına alındığını söylemiş ama e, baktığınız zaman şu, şu diyor ki Kumluca'daki yangın gece söndürüldü diyor. Sonra bakıyorsunuz evet. cümlenin ikinci cüm bölümünde rüzgarın yönünün dönmesi neticesinde <gülüyor> yangın tekrar evlendi diyor. Şu anda kontrol altına aldı Kumluca'daki diyor. Hatta bazı ekipleri şu anda devam eden Adrasan'a çektik. Şu anda 700 elemanımız bu yangına müdahale ediyor diye aslında büyük bir rakam söylüyor. Fakat Olimposunda tahliye edildi e, net ee, bütün otel motel ve tatil yani köleği. Işte, bir de bir ters e, Defa bir taktik uyguladıklarını söylüyorlar. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Yani e, ters e, şeye e, dağlara yangını sevk ediyorlar. Karşı ateş yakmak yöntemiymiş yani, bu. Bu da tekrar evet. defa denenmiş. Şimdi e, burada gerçekten bir e, bilgi eksikliğimiz var. Dibimizde bir, iki e, farklı bilgiler var. İşte biri diyor ki orman genel müdürlüğü Türkiye'nin bütün e, yangın söndürme imkanları buraya e, sevk edilmiş durumda. Bakıyorsunuz açıklamanın bir altında üç tane uçak filan. Evet. Yani bütün e, şey buysa, birbirini deminsiz söylediğiniz için e, hatırladım. Birbirini dışlayan açıklamalar var. E, Çavuşoğlu geliyor işte bu bölgenin milletvekili marum dışişleri bakanı orada Porter's edildi dün komşuluktaki e, bir köyde. Evet. E, yani işte sonunda. E, Onları suçlamış köylüleri. Ondan sonra köylüler de ona çıkışmışlar ve bir gerilim yaşanmış. Sonra da devlet bütün zararını söyleyecektir diyerek helikopterine binmiş, dönmüş. Ondan sonra burada gerçekten şöyle bir şey var. Kayıtsızlık muazzama hakim. Yani hem Antalya'nın şeyinde. Yani esnafı soruyorsun ya yanıyor dibiniz işte bir şey yanlış işte. Evet yanıyor. oranın da sıcağı vurduk. Kör olacak diyor. Yani ormanın yangını bir de Antalya'nın sıcağını arttırması gözüde bakın Yerel basın dediğim gibi 8.3 itibariyle yaklaşık yarım saat bakmaya çalıştım. Yani Antalya'da da bölgede herhalde 50 tane 60 tane yerel basın var. E, belki daha fazla. E, bunların çoğu da ilk haberlerde gözükmüyor. Gözükenlerde de yani daha çok şimdi işte aldıkları haberleri e, kullanıyorlar, merkezi haber şeyin ajans haberlerini kullanıyorlar. E, durum burada işte Antalya dediğim gibi aslında muazzam bir tarihi yani Türkiye'de turizm sektörünün e, nereden gitme katkıda bulunduğu sayılabilecek dönem, son 25-30 yıllık dönemdir bu 25-30 yıllık dönemin en muazzam krizini yaşıyor ve işte Rusya'da e, yaşanan gerilim ki daha öncesinde Rusya'nın ekonomik krizi artı e, Türkiye'deki e, savaş, gerilim, e, e, terör olaylarının neticesinde 2014-2015'te kendini gösteren e, e, turizm krizi Rusya'nın uçak düşürmesi ve sonrası yaşanan gelişmelerde İsrail'le malum e, 7 senedir süren e, iletişimsizlik. Muazzam bir düşüş yaşı 98 oranında Rus turistinin gelmediği e, sezon sonundaki böyle bir rakamla kapanacağı ki ikinci sırada Almanlar var. Onlar da 60 seviyesinde düşmüş. E, muazzam bir şey, oteller e, kapalı. E, açık olanlar son e, derece yetersiz bir hacimde çalışıyorlar. E, ve bu muazzam bir işsizliği beraberinde getirmiş. Ee, sadece son birkaç ayın Antalya e, Sanayi Odası Başkanı ya Odası Başkanı açıklamasında e, 20 bin işsiz e, başvuruda bulunuyor işsizlik şiddetler. Burada e, gerçekten e, her türlü yangın yaşanıyor. Evet, bir, ben Aslında. Bir de şeyden de kısaca bahsedeyim. Bugün e, Cumhuriyet Gazetesi şetten vermiş hem e, turizm merkezi Muğla'ya mesela ilk 5 ayda gelen... Yerli ve yabancı turist oranının %40'a yakın, %39 azaldığını belirten bir haber var. Endişe verici Hakan Dirik imzalı. Hem de Selin Ongun imzalı bir haberde Bahattin Yücel'le konuşmuşlar. Eski Turizm Bakanı ve Türkiye evet. Seyahat Acentaları Birliği, TÜRSAP'ın eski başkanı. Son 20 yılın en büyük düşüşünü yaşandığı bu krizin turizm sektöründeki Etnik çatışmalara yol açabileceğini söyleyerek çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Turizm iç barışı da vurabilir. Çünkü diyor turizm sezonundaki hareketlilik Doğu ve Güneydoğu'dan gelen vatandaşların bir yıllık geçimlerini sağlıyordu. Bu kötü gidişten, işsizlikten, pazar payının taralmasından yani yokluktan etnik kavga kıvılcımları da çıkabilir diye de böyle bir uyarıda var. Burası her türlü patlamaya... E Gebe bir vaziyette çünkü muazzam bir istikamat imkanı yaratıyordu. E, tarım sektörü ben bu turizm yani sonuçta 30 milyon 30 milyon turist işte 35 milyar dolarlık bir hacmi var Türkiye'nin e, bunun üçte birini Antalya bölgesi karşılıyor e, ve burada gerçekten hem esnaf hem e, tarım hem turizm e, alanları, bütün bu sektör muazzam bir etkilenme içerisinde ve e, memnuniyetsizlik e, gittikçe artıyor. Yani sonuçta e, buradaki e, daha önceki e, tespitlerimizde ki Antalya'nın kent merkeziyle e, kırsal bölgesi arasında diyorsunuz e, bu yerel yönetimler yasasını değiştirmek suretiyle Antalya, Büyükşehir büyük şehir alanı genişledi ve o yüzden bu köylerin adı mahalle diye geçiyor haberlerde. Genişlediği için büyük kırsal bölgeden gelen AKP oylarını nedeniyle aldı. Eee Adalet Kalkınma Partisi. Yoksa kentin içinde eee ve Kalkınma Partisi'nin bir yenilgisi söz konusu. Bu kırsal bölgede daha üç noktaları gittiğinizde muazzam bir sefaleti de görürsünüz ama ee, özellikle toprak ekibinin olduğu ve seracılığın yani, gelişkin olduğu yerlerde e, memnun, memnun e, bir kesimin e, katkısı e, Antalya'nın, AKP'nin e, e, bir parti olmasında ve belediyeye almasında katkıda bulundu. memnuniyeti sizler artmaya başlamış. Sizlik atlatmada abzorbe ediyordu sadece Antalya bölgesi değil diğer bölgelerden gelen işte bu alanlarda. Turizm alanlarında mevsimlik ya da tam kadrolu çalışan gençler işsiz şu anda. Ya memleketlerine dönüyorlar ya burada işsizler. Evet e, o çok önemli bir şey. Mayalanma var e, ciddi olarak. E, çok da kamçılanıyor, e, tahrik ediliyor. E, yani e, çok önemli e, patlamalara bu turizm bölgeleri içerisinde önümüzdeki dönemde zaten bir sene daha katlanamaz burası. Evet. Yani o yüzden e, işte İsrail'le arayıp ne eskiden İsrail'li turistler ve onlar daha da paralı turistler Bu burada, burada hem kumarhaneleri de oldular yakında kumarhaneleri de açabilirler yani. Ben de onu söyleyecektim yani, tam olarak İsrail'li turistler kumarhaneleri değildi, de, İsrail'li turistlerin. Yani Rusya ile bir kriz patlak verdi ve Türkiye'nin turizmi neredeyse alt üst oldu. Aynı zamanda IŞİD bombardımanları, bombalamaları yüzünden Alman turistleri yapılmış olan o saldırı Sultanahmet saldırısı yüzünden de Batı'dan gelen turistler artık ülkeye gelmez oldu. Ee, Batı ile arayı değil Avrupa Birliği ile aranın çok iyi olduğu söylenemez. Rusya ile aranın çok iyi olduğu söylenemez. Son olarak Doğu Perinçek'le ve e, aynı zamanda Rusların aşırı sağcı e, politikacıları yüzünden hafif bir ısınmaya başlasa da ortalık yani bu siyasi ortam henüz herhangi bir karşılıklı adım atılmadı resmi olarak iftar davetleri haricinde. Şimdi İsrail'le beraber yakın zamanda bir protokol imzalanacağı söyleniyor. Bütün gazetelerde neredeyse görebilmek mümkün bunları. Peki bu İsrail'le bu protokol imzalandığı zaman ilişkiler normale düzeldiği zaman galiba sizin de söylediğiniz gibi biraz önce turizm. Tam olarak yerine eski haline gelemeyecek. İsrail e, turistler de Türkiye'ye gelmek istemiyorlar. Onlara da karşı bir saldırı düzenlendi. İstanbul'un tam kalbinde. Ne hangi sektörlerde İsrail ile beraber anlaşma yapıldığı takdirde istihdam sağlanabilir? Turizm olmadı. Hangi sektörler olabilir? Benim aklıma Zaten, güvenlik geliyor mesela. Yani bu, bu, bu, bu şeyde eski yıllarda bölgede ve Türkiye turizminde İsraillerin önemli bir katkısı vardı aynı zamanda Güney ney ve Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'taki otelleri dolduran e, turistler e, bundan 10 yıl öncesinde e, İsrail'li turistlerdi. o zamanki değerlendirmelerde de İsrail'li turistlerin en fazla itibar gösterdiği şeyler eski dönemde e, Türkiye'nin e, kumar turizmi dediğimiz alanlardaki bunu Kıbrıs'ta da görebilirsiniz. Hı hı. Onun dışında zaten e, istiyorsanız işte, Türkiye ve İsrail şu anda aklımda değil ama şu e, ticaret e, dengesi İsrail lehine bir dengidir ve çünkü daha çok askeri alanda e, ve güvenlik alanında e, ki e, yatırımları ve e, işbirlikleri söz konusu. Bir de tarım alanı bildiğim kadarıyla var. Evet. E, tohum alıyoruz biz oradan e, önemli bir yerli tohum biz alıyoruz. Ya, e, evet İsrail tohum. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şimdi bu bir anda düzelecek şeyler değil. Yani ülkelerin e, yani şu anda Erdoğan e, işte hem Mısır'a Erçin Mursi'ye gönderiyor. İran'la Kürt meselesinde kart uzatıyor. Ondan sonra işte e, Rusya'da e, şey oluyor bütün bu denge yaşadığı e, yaşanılan sorunları bir şekilde çözmek için de e, her bir yöne e, şeyler yapmaya çalışıyor. Bu arada İran'da Irak-Kürdistan'ı sınırına... bombalamaya başlamış olduğuna dair haberler geliyordu. Irak-Kürdistan'ı bölgesel yönetimi sınırına obüs atışlarıyla bomba, e, bombalamaya başlamış İran. Dün gelen Anadolu Ajansı haberine göre. Evet o konuda ben de bir şey okumuştum. Çok önce Ruhani'nin e, şeye geldiğinde e, İran'la yakınlaşmanın e, altyapısında önemli başlıklardan biri. Ee, bu bölgedeki Peşak, PKK ve PYD Esat da öyle durum ee, galiba söz konusu. Evet Esat da böyle. Bu yani Kürt tabanlı bir yeniden merhaba e, pozisyonu var. Ortak düşman. Ee, ortak düşman yeri. Yani çünkü sonuçta Kürtler 4 ülkede e, Fransa büyüklüğünde bir alanda ve işte kimilerine göre 30 milyonluk bir nüfusla e, yaşıyorlar. en evet. büyük nüfusla bizde malum çok konuşmuşuzdur bu meseleleri. Şimdi burada e, yani Antalya'da yangın hem orman yangını e, burada bilgi eksikliği, asimetrik informasyon vesaire ne ve kayıtsızlık atlafıda. Lice yanıyor. Evet şimdi bir yani... de onu söyleyecektim. Lice'de 39 köyde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 39 köyde sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar çok binlerce askerin katıldığı bir operasyonda Şiddetli çatışmalar olduğu haberi var. Hatta halkın geçim kaynağı samanlar da alev içinde yanıyor diye fotoğraflar ve Twitter'dan filmler Ama gösteriliyor. Ama gazetelere baktığınız zaman esrar tarlaları yanıyor. Ama Ömer Madre'nin biraz önce dediği gibi samanlar ve ekinlerin de aynı şekilde yandığına dair Facebook'larda ne bileyim Twitter'larda bir takım görüntüler dolaşmakta gazeteler henüz bunu haber olarak görmeselerdi. Böyle görüntüler var? Ve üç gündür hatta belki de üç günü aşan bir süredir çok ciddi bir şey var. Bu konuda da birkaç kelime söylememiz gerekiyor. Bölge ateş çemberine dönmüş durumda deniyor ve konuya ilişkin mesela Diha DİJLA Haber Ajansı'na konuşan Diyarbakır Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü'nden bir yetkili. Ekipler bölgede hazır ama güvenlik gerekçesiyle yangına müdahale edilmesine izin verilmediğini söylüyor. İlçeye gidiş Giriş çıkış da yasak. Dağlık alanlardaki yangın büyüyor. Yani nedir bu bilmiyoruz durum. Ee, yani bölgenin bir senedir kentlerinde yaşanan durum ortada. Ee, bir buçuk milyon insan etkilendi. iki asker ölmüş durumda son haberde bu TSK'dan açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri. Evet. Yani işte ölü sayısını Cumhurbaşkanı her gün herhalde bir çetele tutuyor onun her dünkü konuşmasından işte 7400 diyor 7600 diyor filan onun bir özel merakı var ölü sayısı tutmada ölüm saçan bir iktidar oldu çünkü bütün memlekete burada güvenlik görevlisi oransal bunu da yorumcular işte şu kadar PKK'lı öldürüldü şu kadar da güvenlik görevlisi bu savaş başarılı mı analizleri yapıyorlar yani inanılmaz bir şey yaşıyoruz. Yani Lice'de bizim bildiğimiz, yani meslek hayatım açısından benim bildiğim 90'larda bir Lice yerle bir edilmişti. Ama tarihi boyunca Lice zaten Kürtlerin önemli bir merkezidir. İslam merkezidir ve merkezi hükümetlerinde en hedef aldığı yerlerden biridir. Bizim merkezi hükümetler işte yerle bir eder şehirleri. Yani meseleyi barış yönüyle çözmek yerine bir de orman düşmandır. O bölgede ormanı devlet yakar. Çünkü isyancıların, eşkıyanın, PKK'nın neyse her dönem isimleri farklı olarak buralarda konuşlandıklarını düşünerek orman yakmak bir güvenlik biyokrasinin temel görevlerinden biridir. Köy yakmak aynı şekilde. Yani bizim tarihimiz sadece son 25-30 yılda. 17.500 diye nakarat olmuş artık. Aile meçhulün olduğu, binlerce köy ve mevzanın yakıldığı, yıkıldığı bir yakın tarihe dayanıyoruz ve binlerce hektarlık ormanın yandığı Tunceli'den, Akkari, Botan, Badisi'ne kadar uzanan tüm bu bölgede. Dün ben işte bir arkadaşımı aradım. Yani ne oluyor oralarda diyor falan. O Diyarbakır'daymış girilemiyor zaten onlara evet lüce yani, zaten telefonlarda kesik giriş çıkışlara da yani. izin verilmiyor sözleri var bir de esrar operasyonu yapılıyor evet, esrarları yok etmeye deniyor i̇şte 20 23... o da dedi ki yani konuştuk uzun uzun ne kadar işin işte PKK'nın e, PKK'ya katılım devam etti katılım devam ediyor muazzam bir kayıbı var. Ee, ve çok genç artık e, militanlar, çocuk yaşlı militanlar 15, 16, 14 e, işte militanlarına katılım sürüyor. E, ve e, bir varoluş şeyiyle karşı karşıya, e, işte eylem yapıyor, sürekli ölüyor, i̇şte, karşı taraf çatışma yakılıyor, yıkılıyor. Ama dedi ki diğer bugün içindeki Sur'da da e, katliam devam ederken de tanık olduğumuz, yani e, bir tarafta bombalar oluşuyor, öbür tarafta, işte simitçi simidini satıyor işte esnaf helvasını satıyor işte sokak satıcıları dolaşıyor insanlar bir hayatın içinde alışveriş falan. burada bir gözümünü söyledi yani burada yangın devam ediyor muazzam bir katliam var her şey var ama son 3-4 ay içerisinde dedi diğer bakın içinde yabancı mahreçli markalı 10-12 tane kafe açıldı buralarda dolup taşıyor dedi hmm. bu önemli bir yani, de işte? Bu önemli. Yabancı mahreçten kasıt nedir efendim? Ya işte söylemeyeyim. Bari. Marka reklamı Bilmiyorum. yapmayalım şimdi. Marka reklamı, batı mı, doğu mu yoksa orta doğu mu? Kahveler mi? Evet, evet, evet. Yani çayhane, kahvehane dediğiniz zaman Türkiye'nin ve o coğrafyadaki anlayış biraz değişti son kafe, zamanlarda. Kafe, kafe. Bildiğimiz kafe. Evet. Ka kafe ya, anladım. uluslararası zincirler var Anladım, ya. tamam. Zincirler. Çayhaneler değil yani böyle. Yok canım oturak oturdu oturakta böyle şeyler değil yani ondan anladım, ayrı. Anladım. Şimdi burada burada adam Antalya'da orman yanıyor. İşte otelci diyor ki ya bizim daha bahçeye gelmedi. E, aman e, haklı o da bir talebi var müşteri gelsin. Yandım bittim diyor. İçerideki adam ya bu ormanda yanıyor sıcaklığımız artıyor diyor. Antalya'da diğer destekleri sekiz buçukta hala bir gün öncesindeki açıklamaları vermiş ondan sonra Nice'de yanıyor yıkılıyor sur yıkılıyor kafeler dolup taşıyor e, muazzam bir e, artık ne diyeyim, artık kay şeyde kayıtsızlık diyeyim ama Bilim başka şeylere varıyor. Ali Bey benim evet. son bir sorum var bu konuyla alakalı müsaade ederseniz. Bölmüş gibi oldum size süre, ama. Süre bitmek Esnafıza. üzere. Yani bu esrar yakma, esrar tarlalarındaki ürünleri yok etme işi benim biraz kafamı kurcalayan bir konudur. Ne zamandan beri bu haberleri görsem. Mesela şimdi son haberlerde Diyarbakır'ın Lice ilçesi ve civarındaki bölgelerde başarıyla yürütülen operasyonlarda yüzlerce tarlada ikili 6 milyon 438 bin kök. Hint keneveri imha edildi deniliyor. Askeri kıyafette olan, polis kıyafetinde olan aynı zamanda insanların e, bu maddeleri e, yaktıklarına dair görüntüler de var. Özel harekat polislerinin de aynı şekilde içinde bulunduğu bir operasyon. Bu zamana kadar yani yüzlerce tarlanın olduğu ve 6 milyon 483 bin kök Hint kenevirinin e, baş vermeye başladığı zamana kadar herhangi bir şekilde fark edilmemiş mi bunlar? Ve bir anda mı fark ediliyor ve bir anda mı operasyon düzenleniyor? Şimdi sana şunu söyleyeyim. Yani bu Son bir yıl içerisindeki e, savaşlı çatışmalarda üstünlüğün büyük bir bölümü daha önceki dönemlere göre. Dün e, konuştuğum arkadaşıyla da bunu değerlendirdik. Muazzam bir e, güvenlik e, sektörünün teknolojik üstünlüğü var. Evet. Yani hava e, araçları insansız insanda uyduğu vesaire inanılmaz bir şekilde kullanılıyor ve bütün bu operasyonlar içerisinde teknoloji ve özellikle de görüntüleme üstün bir şekilde kullanıldığı dünyada en önemli merkez, savaş merkezlerinden biri Türkiye. Evet. Dediğin gibi bunların bulunmaması, görülmemesi mümkün değil yani. Sen orada bir tane üç kişilik PKK grubunu teslim ediyorsun. Ama pek dönümlerce ara şeklinde evet. birini yeni buluyorsun. Bunlar müdderce. Yani daha fuzuk yani şey değil. Belki büyümelerini ee, bekleyip öyle kesmek istemişlerdir. Duyamadım belki, belki büyümelerini bekleyip, bekleyip öyle kesmiş, toptan şey yapmak istemişlerdir. Ha, ha. Evet yani şey e, hendekler kazılırken aynı zamanda nerlerce binlerce, evet. binlerce tonluk patlayıcı yapılırken de bunlar tespit Evet etmiş, evet benzer bir mantık. Yani hiç şey değil. Felaket bir şey yani yine çok çıkar artıcı bir şey değil. Aman bu arada aynen. tabii ki bir konuya da pek çok konu var. Yani şu yargı paketi feci bir şey. Onu ayrıca konuşuruz. Ayrıca bu asker şey, Avrupa Birliği sonrasındaki gelişmeler yani Türkiye'nin hmm. yeniden referanduma gitmesi bende bir soru işareti yaratıyor bu. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'ni ilk istemeyenler 2000'lerin AKP iktidarı Avrupa Birliği'ni eteklerine sarılmışken o dönemde MGK'da Avrupa Birliği'ni savunan bir askeri kanat vardı. Hmm. Bu kanat daha sonra Ergenekon ve Balyoz'da yargılandılar. Bunlar açık açık bir tanesi bu ekseni tamamen terk edelim dedi. O orgeneral grubu. Bunlar içinde MGK Genel sekreteri Tuncer Kılınç vardı orgeneral. Başka orgeneraller kuvvet komutanları vardı. Ve İran, Suriye, İran, Rusya, Çin ekseninde Türkiye'nin yapılanmasını istediler. Bu fizibilleşme o dönemde asker arasında Nöskök hatta yani ben şunu da söylemek mümkün, bu ıı, ayrışma o dönemki darbe ıı, süreçlerini de engellenen ıı, bölünmelere yol açmıştır. Şimdi şöyle bir şey anlaşılıyor, Erdoğan-ı Marka sadece Kürt tabanlı bir ittifak mı? Ki bu gerçek, Kürt tabanlı bir ittifak, PKK ve o savaşa yönelik bir ittifak. Ama aynı zamanda Avrupa Birliği karşılığı da burada vücut buluyor gibi geliyor. Bunun da altını çizelim. Dersiniz burada bırakalım. Evet, evet, burada bırakalım. Çok vahim bir dönemin içinde olduğumuz, çok sıcak bir yazın, her iki anlamda da, kelimenin her iki anlamında da çok sıcak bir yazın içine doğru bodoslama gitmekte olduğumuz aşikar. Peki, çok teşekkür ederiz Ali Bey. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık Gaste breath, London calling, and I don't wanna to shout, but while we were talking, I saw you nodding out, London calling, see, we ain't got no hide, except for that one, with the yellowy eyes, the ice is coming, the sun's zooming in, engines start coming, the wheat is going to a nuclear error, but I have no fear, because London is drowning, and I... The Clash grubundan London Calling Londra'dan bir uyarı durum tehlike sinyali geldi diyelim Michael Jeffrey Mick Jones aslında Mick Jones diye biliniyor gitaristi ve vokalisti aynı zamanda da kurucularından biri punk rock grubu Clash'in çaldığımız ikinci parçaydı. You can do it alone. Tek başına başarabilirsin diyor aslında Clashbook parçasında. Ama bakalım hep beraber göreceğiz tek başına başarılabilir mi? Bir buçuk milyonun üzerinde imza toplanmış ikinci referandum için ama bu işleri daha da zorlaştırır gibi de duruyor. Hatta iki diyen de var. İkiye doğru gidiyor diyen de var. İkinci bir referandum sonrasında bu seferde karşı taraf iki milyon daha şey toplasa imza toplasa. Heyecanlı İngiltere olacak. Gündemi ama. sürekli referandumlar mi? bu referandum üzerinde mi dönecek? kabul etmek lazım belki de İngiliz vatandaşları açısından da yapılan bu şeyin hizmetin ya da galibiyetin sonuçlarını. Ama çok ciddi bir pek çok sonucu olacağı da muhakkak. Hem pozitif hem negatif. Evet. İyi bir mücadele imkanı da verebilir. Kesinlikle. Bakalım. Şimdi asıl tabii şeyden de bahsetmemiz lazım bu acayip bir durumda orman yangınlarının Hatay'da da Kırıkhan ilçesinde 8 hektar zarar gördü diyor haberler.com'dan ama o yandı demek. Başka yerlerden de haberler var. Ülkenin dört bir yanında başlayan yangınların ardından da açıklama gelmişti Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Ağroğlu'ndan. Onu Cumhuriyet'ten okuyalım. Dünkü Cumhuriyet'ten. E, bu yıl 757 yangın çıktı demiş. 1192 hektar orman ve mühendis şeyiyle onlar son metrekaresine kadar veriyor. Ülke ülke karşılaştırmış mı peki? Ha erken mi? Bu çok büyük bir rakam değil. Biz geçen sene aşağı yukarı 3000 hektarla yılı kapattık. Diyor ki insanın kanını donduracak bir soğukkanlılık bu. Yani bayağı bir şeyden bahseder gibi. Bilanço haslattan bahseder gibi. Şu anda 1/3'teyiz diyor. Yalnız daha yaz yeni, yaz yeni başladı onu hiç söylememiş yani bir hafta bile olmadı en uzun günlerin başlığı, sonu cumartesi günüydü yani Bodrum'da işte hektarlar Kumluca yangınında en az 350 hektardan bahsediliyor ve devam eden bir yangında bütün oteller ve tatil köylerinin boşaltıldığı bir şeyden bahsediyoruz yani. Yani şimdi Türkiye'de 757 yangın çıktı demiş. 121 Muğla, 109 İzmir, İstanbul 95, Antalya 4. sırada diyor 86 yangın. Ama yangın sayısına göre değil aynı zamanda yanan hektarlara bakmak lazım. Bir de kimse hiçbir şeyden bahsetmiyor. Köyse iklim değişikliğine, köysel ısınmaya bunların katkıları nedir? Var. Nasıl kimse bahsetmiyor? Buldum bir haber ben bu konuyla Türkiye'de. alakalı. Ha, Türkiye'de. Türkiye'de. Hmm. <gülüyor> tamam pardon. Hmm. Yani e, şu anda üçte birdeyiz ama şunu ifade edeyim. Bunun esas yanan kısmı 604 hektar diyor. Benim favori bakanım olmaya devam ediyor. Seninki de öyle mi bilmiyorum. Evet. Kesinlikle. E, e, yana... Ama ben son açıklamasını bekliyorum. Bir sene sonu değerlendirmesi yapar ya o Portekiz'de şu kadar yandı, Almanya'da şu kadar yandı, Türkiye'de bu kadar yandı. Biz öndeyiz. Daha az yanıyoruz şeklinde yaptı açıklamalar. Ve yedi milyar ağaç. Felaket yarıştırmış. Dikeceğiz diyor yedi yıl içinde. Ama şöyle bir nokta da var. Onu da es geçmeyelim Yani e, eskiden olsa komple teorisi deyip geçip üzerine de düşmezdim ama şimdi e, misilleme amacıyla Otobüs duraklarının ortasında e, intihar bombalı saldırılar, sivilleri öldüren insanların... Bir de o var değil mi? Evet. Böyle saldırılar başladı otobüslere. İşte yani böyle... Diyarbakır'a, Ankara, Diyarbakır filan Daha öncesinden bahsediyorum. Ankara saldırısından bahsediyorum. Ankara'da sivillerin tam ortasında kendini patlatan PKK'nın takın militanlarının olduğu bir dönemde misilleme amacıyla da bu orman yangınlarının çıkar çıkarılması e, sosyal medya üzerinden insanlara çok uzak bir ihtimal olarak görülmemeye başladığı gibi duruyor. ...ama zaten e, sebebi... E, ...ne olursa olsun... E, ...bunların artacağı konusunda en ufak bir şüphe yok... ...çünkü dünyadaki bütün... E, ...rekorlar kırıldı hatta... ...ben e, şöyle de bir şeyden bahsetmek istiyorum... ...yani... E, ...çok gözden kaçan bir şeyimiz vardı... ...şu anda bulamayabilirim... Chomsky'nin kitabında belirtiyor son kitabında... ...inanılmaz bir e, rakam var... E, ...yanıp tutuşmakta... ...üzerine yok şeyin yani... ...dünyanın... ...neyse birazdan bulurum şimdi... ...arıyorum kitaptan... ...ama şunu da söyleyeyim... ...bu yangınların... ...kendileri bizatihi... ...Ali, e, Ali Bilge'ye de bir esnafın... ...yanılmıyorsam söylediği şekilde... ...yeni... ...ısınmalara yol açacak... Evet. Tabii bunu kimse e, bunun üzerinde durmuyor. Bu apaçık artık bu iklim bilimci, kimyacı, fizikçi filan olmaya e, gerek yok. Apaçık düz mantıkla da e, çıkarılabilecek bir şey. NASA'nın karbon döngüsü ve ekosistem ofisinden e, Peter Griffith'in yaptığı açıklamada da tam bu söylediğinizin üzerinde e, parmak basılıyormuş. Bu ormanların yanmasıyla alakalı olarak dünya üzerindeki döngünün, iklim döngüsünün Karbon muhafazasının ve toprağın aynı şekilde mevcut bulunmasının önünde büyük engellerin oluşmasına neden olan şeyler olarak da değerlendirilmiş durumda olarak da değerlendirilmiş şu andaki yaşanmakta olan muazzam yangınları. Örnek olarak da Alberta'dan veriliyor. Alberta'da dünyanın en kirli fosil yakıtının çıktığı bölgede ortaya çıkan yangın sonrasında insanların nasıl bölgeyi terk etmek zorunda kaldıklarını açık gazete içerisinde biz de gözlemleyebilme fırsatı bulabilmiştik. Ha, evet yani bu tabi NASA'nın şeyi çok önemli. Ee, bitti galiba değil mi Alberta'daki o şey Fort McMurray yangını ama e, durum bilmiyorum yani milyonlarca hektar yandı. Yani öyle değil ve Boreal e, kadim Boreal denilen ormanlar yanıyor. Bunların e, saçtığı karbondioksit ve diğer sera gazı e, meselesi birincil bir faktör olarak geri dönüyor. Misliyle geri dönüyor küresel ısınma olarak ve Boreas adını alıyor. Poyraz da oradan geliyor. Kuzey rüzgarı Yunan kadim Yunan evet. tanrısı ve işte Kuzey Amerika'da, Avrasya'da, yarısı Sibirya'da, üçte biri Kanada'da, Alaska'da gerisi ve İskandinavya'da. Bunlar dünyanın en büyük tek en büyük toprak habitatıymış ve yüzde gezegenin yüzeyinde bulunan karbonun da yüzde otuzu yani bütün herhangi bir yeryüzü ekosisteminden daha fazla ve aynı zamanda da hayvanlar tabi hiç onların da bahsi geçmiyor hayvanlar evet. kuşlar böcekler karıncalar solcanlar hepsi. Evet ve onlar tabi güney habitatlarından oralara göçmüş durumdalar bir kısmı zaten çok sıcak olduğu için milyonlarca hektar yandı Kanada'da artık hesabı bile zor tutuluyor ve Griffith'in senin de söylediğin gibi Griffith'in belirttiği artık boreal kırılganlık deneyimi dedi above diye kısaltılıyor 10 yıllık bir araştırmaya göre iki buçuk milyon Milkare yani altı buçuk milyon kilometre kareye yakın bir şey bölgeden bahsediyor, araştırıyorlar ve durumun gezegeni çok daha sıcak hale getireceği konusunda onlar bile şaşırmışlar, bu kadarını beklemiyorlarmış. Evet. Fakat Şimdi buldum Chomsky'nin de Who Rules the World? Dünyayı kim yönetiyor? adlı birkaç ay önce çıkan kitabının bir bölümünde şunu çok net olarak söylüyor. neoliberalizmin yükselişinden sonra ikinci korkunç olayda. Bir gün geçmiyor ki yeni korkunç bilimsel keşifler yapılmasın ve şeyin çevre yıkımının, habitat yıkımının, iklim yıkımının yeni ve önü alınamaz bir örneğiyle karşılaşmayalım bir gün bile geçmiyor diyor ve şunu okumak da insanı hiç rahatlatmıyor diyor ee, orta enlemlerde kuzey kutbunda kuzey yarık yüresinde pardon orta enlemlerde ortalama sıcaklık ne kadar efendim e, gün, her gün 10 metre <gülüyor> sıcaklık 10 metre 10 metre hareket halindeymiş yani güneye doğru. Güneyden kuzeye doğru mu? Hayır, kuzeyden güneye doğru sıcaklık geliyor. Kuzeyden güneye evet. doğru sıcaklık geliyor. Bu ilginçmiş. Evet. <gülüyor> Korkunç olan <gülüyor> o yani ee, yani. Şimdiye kadar... Ve peki göç eden hayvanları bu zamana kadar güneyden kuzeye doğru göç ettiklerinden bahsediliyordu. Geri Şimdi dönemeyecekler. Kuzeyden de güneye doğru mu göç etmediler? Hayır, lazım. Oradaki, sıcaklık, iyi, iyisi hayır oradaki sıcaklık o kadar hızlı artıyor ki kuzey kutbunda, kuzey bölgelerinde ki güneye doğru yayılıyor yani. inanılmaz bir şey bu. Doğu'ya gitsek işit var, Batı'ya gitsek Avrupa <gülüyor> Birliği'nde krizi var. Ya sonuçta biz de canlıyız. Bir gidecek yer bulmak lazım. Mars'ta, Mars'ta, Mars, Mars, Mars, Mars. Mars'ta besin yetiştirmeyle alakalı yeni çalışmalara başlanmış. Ve bak, diyor ki jeolojik kayıtlara bakıldığında Ken Caldeira var. Paris görüşmelerinde de iklim e, zirvesinde de kendisini dinleme fırsatımız olan önemli bilim insanlarından birinin yazdığı yeni bir şey bu. 2014 tarihli bir şey, 2016 tarihli bir. E, rapor ona değiniyor Chomsky ve 10 e, metre güneye doğru gidiyor ortalama sıcaklıkların artmasından bahsediyor bu jeolojik kayıtta e, şimdiye kadar bütün jeolojik kayıtlarda gördüğümüzden daha 100 kere hızlı demiş belki de 1000 kat hızlıymış Hı -hı. ne diyorsun Bil bilim insanları söylüyor pek ...hoş bir durumdan bahsetmiyoruz galiba. Ama bun, bunun üzerinde durmuyor. Yani Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan bir şey yaptım mı? Bu Ken Caldera'nın yazısının da dipnotunu da vereyim hemen. Stop Emissions diye MIT Technology Review dergisinde... ...yani Massachusetts Institute of Technology dergisinde... 119. sayısında. Ocak-Şubat 2016'da <Gülüyor> çıkmış bu. Ve insanlık tarihinde makalenin şeyi bir de basın açıklaması var. İnsanlık e, tarihinde görülmüş pardon yeryüzü tarihinde görülmüş çevre değişimindeki hız ritim insanlık tarihinde şey e, yeryüzü tarihinde görülmüş en hızlı deniyor. Bu da Bristol Üniversitesi'nden Britanya'dan geliyor 4 Ocak 2016'da. Ve Nature Geoscience dergisiyle Aynı günde yayınlanmış Buldum müsaadenizle okuyayım ee, ...Mars'ta yapılması planlanan seyahatlerde gezegene ayak basacak olan astronotların gıda sorunuyla sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz. Hatta bu konuda filmler de çekiliyor. En son Mars'ta diye bir film çekilmişti. Kitabı da fena değildir. Andre Weir'in olsa gerek yanlış telaffuz etmiyorsam. Neyse bu konuyla alakalı gerçekte de yani kurgunun dışında da çalışmalar yapılıyormuş. Hollandalı bilim insanları NASA'nın geliştirdiği, NASA geliştirdiği Mars toprağına benzer bir toprakta... Ürün yetiştirmeyi başarmışlar test edilen ürünlerde sağlığa zararlı metallerde bulunmamış bunun büyük bir yenilik olduğundan söz ediliyor tamam. ileriki dönemlerdeki seyahatler için geçerli olacağını söylüyor Türkiye'de bu tip çalışmalar yapılabiliyor mu buna benzer teşvik edici çalışmalar var mı diye soracak olursanız ilginç bir örnek var Habertürk gazetesinden Pervin Kaplan'ın. Antalya TED Koleji'nden 10. sınıf öğrencisi Mehmet Can Dursun ve 11. sınıf öğrencisi İrfan Ece Efe Bostepe şeker hastalarının iyileşmesi için yaraları için, şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları için atık yengeç ve karides kabuklarından bir yara bandı üretmişler. Projelerini TÜBİTAK'ın lise öğrencileri için düzenlediği bilim yarışmasına sunmuşlar. Ancak TÜBİTAK bölge jürisi geçtiğimiz Ocak ayında yaptığı değerlendirmede, top, değerlendirme toplantısında projeyi beğenmemiş ve bölge sergisine bile çağırmamış. Bir, Ama bir soru gerekçe. Beğenmemişler. Yani gerekli görmemişler. Yazmıyor o haberin içerisinde. Yazıyor. Gördünüz mü siz haberi? Evet. Neden beğenmişler efendim? Neden beğenmemişler? Açıklamamışlar. Gerek, gerekçe yok. Anladım. E, bu gençler de yılmamışlar tabii ki. Aynı projeyi Amerika Birleşik Devletleri'nde Genius Olimpiyatlarına, e, Dahiler Olimpiyatlarına göndermişler. Ve atık e, yengeç karides kabuklarından yara bandı e, projesini 54 ülkeden 2450 projeyle girdiği yarıştan birinci olarak çıkarmışlar. TÜBİTAK fark edememiş. Ne yap? Üstelik Ostwego New York Eyalet Üniversitesi'nde yıllık 10 bin dolar burs vererek gençlerin eğitimlerini burada sürdürmeleri daveti de almışlar. E i̇şte TÜBİTAK görmemiş ama Amerika Birleşik Devletleri'nde dahiler olimpiyatlarında birinci iliğe layık görülmüş. Türkiye'de de yakın zamanda bir şey olacak galiba. Ben gerekçeyi bekliyorum TÜBİTAK'tan hala. Bir de ikinci bir eklediğim bir şey var. Tahmin ediyorsun. Günah olabilir mi mesela? Karides kabuklarından. <gülüyor> bilmiyorum. Ama bekliyorum gerekçeyi. Bir de beklediğim bir başka şey daha var. O TÜBİTAK'tan değil ama. Diplomada. Diplomada mı? Evet. Vallahi bilmiyorum. Konuda biraz daha çağrı yapmak gerekecek galiba. Peki e, nöbetçi genel yeni yönetmenlerinin tutukluğuna yapılan itiraz da reddedilmiş. Şebnem Korur, Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu'nun 14 yıla kadar hapsi isteniyor. Ne kaç yıl? 14 mü? Bir günlük nöbet için öyle mi? Hı -hı. Saatte kaç yıl yapıyor o zaman? Çok yıl yapıyor. Yani 6 saat, 14 saat çalışsanız bir saati bir yıl mı ediyor? Evet. Aşağı yukarı. İki yıldan 14 yıla kadar. Böyle Şebnem Kurur Fincancı da cezaevinden yazmış. Tutuklanmanın saçmalığı bir yana burada olmaktan hoşnutum. Öğrenmek her zaman çok heyecanlandırmıştır. Beni heyecanla öğreniyorum demiş. Ee, ya benim aklım hep şeyde takılı diplomada, kaldı. Diplomada değil mi? Bir diplomada bir de e, şey Ormancılık Bakanı'nda. Ken Caldera ile görüşüyor mu NASA'yla acaba ya? Bu Orman Bakanı bu sene çok iyi diyor işler diyor. Üçte geldin. birini yaktık Hı. sadece diyor. oldu 6 ay geçti. Üçte biri dünyanın yazı hesaplamamış. Teknolojimizin NASA'dan ileri olduğunu hatırlatırım size ama Orman Bakanı Veysel onu evet. söylediklerine göre. Mars'ta Mars toprağını simüle edemiyoruz. Benzerini yapamıyoruz ama dünyadaki küresel iklim değişikliğinin aynısını yaşanmakta olan krizin aynısını simüle etmekte üstümüze yok. Gerek e, su hakkı ile alakalı olan problemlerde olsun, gerek toprakla alakalı olan problemlerde olsun, gerek hava ile alakalı olan problemlerde olsun, dünyada ne yaşanıyorsa Türkiye'de de aynısı yaşanıyor, hiç merak etmeyin. O konuda ileride olduğumuz söylenebilir, belki birçok ülkede. Evet, bence de. Çok haklısın. Sonuçta e, tarımın doğduğu e, ülke, e, topraklar olarak Toprakları, da değerlendiriliyor. Mezopotamya değil Bu mi? Bu arada tadilat da Göbeklitepe'de. Aralık ayına kadar tadilatta kalacağı söyleniyor. Eğer gidip bu toprak, bu bölgede gezmek isteyenler varsa... Ben gezdim Vallahi Ben de yapacağım yakın zamanda. Ama aralığa kadar bekleyeceksiniz Bekleriz. O zamana kadar zaten çok iş var. Oh, oh. Evet. Durum yani bu. Yanıyor ortalık. İlginç bir şey vardı. Bir de demin sözü edildi Ergenekon ve Balyoz deyince... Çok kısaca ona da değinelim. Eski taraf gazetesinin taraf gazetesinin eski yöneticilerinin 50'şer yıl hapsi isteniyor. Onların dava öncesinde kamuoyunun bunları bilmesinde yarar ver diye Veysel Ok avukatları şunları yazıyorlar. Yani taraf gazetesinde 2003'te Balyoz adlı altında dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan liderliğindeki bir grup askerin AK Parti iktidarını devirmek için darbe yaptı darbe planı yaptığına dair bilgiler yazılı belgeleri ve ses kayıtlarına dayanarak yayınlanmıştır diyor ve bütün bu bilgilerin olmasına rağmen bu çok ayrıntılı bir açıklama internet sitesinde de biz değer verebiliriz önemli ama şu taraf gazetesinin 21. 20.01.2010 ve 29.01.2010 tarihleri arasındaki nüshalarında devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken belgeler yayınlanmamıştır. Yayınlanan belge ve bilgiler ordu içindeki bir grup askerin seçilmiş iktidarı devirmeye yönelik darbe planlarıyla ilgili belgeler ve muhatapları tarafından inkar edilmeyen gerçek ses kayıtlarıdır diyor bu gerçek anayasa mahkemesinin Mehmet Baransu kararında birçok kez ifade edilmiştir 2016 tarihli ve anayasa mahkemesinin bir kararında gazetecilerin savunmalarını destekler mahiyetteki tespitlerden bazıları şöyledir denip egemen harekat planı kapsamındaki gizli bilgilerin taraf gazetesinde yayınlanmadığı görülmektedir diyor dolayısıyla Şöyle bir bitiriyor yani o dönemki taraf gazetesi yönetimi Mehmet Baransu tarafından taraf gazetesine getirilen 3 cd ve 1 dvd'den basılmış bilgisayar çıktıları üzerinden yaptığı incelemelerde darbe planları hakkındaki bilgi ve belgelerin görünür gerçeğe uygun olduğuna güncel olduklarına ve belgelerin yayınlanmasında kamu yararı olduğuna kanaat getirerek söz konusu belgeleri yayınlamıştır iddianamede sahte belge üretmek, yayınlamak gibi suçlar olmadığına göre yargılamada bu iddia ve suçlamalar yöneltilemeyecektir. Eylül ayında başlayacak yargılamada tartışılacak temel mesele taraf gazetesinin balyoz darbe planları başlığıyla yayınladığı bilgi ve belgelerin devlet güvenliğine ilişkin gizli belge olup olmadığıdır. Çok gizli belge olarak tanımlandığı takdirde ortaya çok vahim bir tablo çıkacaktır diye bitiriyor Veysel Ok avukat. Bir darbe planıyla ilgili bilgi ve belgeleri kanunla korunduğu belgeleri bunu yayınlayan gazetecilerin ise ağır hapis cezası istemiyle yargılandığı gerçeğiyle karşı karşıya kalınacaktır. Ama... İddianamenin mahkemeye iletilmesinden üç gün önce açıklanan Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla birlikte değerlendirildi de ortaya bambaşka bir durum çıkmaktadır. Anayasa Mahkemesi taraf gazetesinde devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararına ilişkin belgelerin yayınlanmadığı gerçeğini birçok kez ifade etmiştir. Anayasa Mahkemesi gazetecilerde savunmalarında bunu ifade etmiştir. Doğrusu savcı da iddianamesinde bunu söylemiştir. Bu durumda da ne oluyor? Burada dünya tarihinde de ilk defa olacak bir şey. Gazeteciler yayınlamadıkları, görmedikleri bir gazetecinin ilgisini çekmeyen eski artık uygulanmayan bir savaş planına temin ettikleri ...açıkladıkları ve üstüne üstlük tahrip ettikleri gerekçesiyle yargılanacaklar. Bu dünya tarihinde ilk defa oluyor diyor. Dünya tarihinde ilk defa olan diğer şeyler de var. Mesela düşünsenize bir ülkenin en saygın hukuk fakültelerinden bir tanesinin öğrencileri mezuniyet töreninde... E, ...bunu da kayda alıyor musunuz? Muhabir değil, muhbir değil, hukukun ka, hukukun katilinin tanığıyız ve burası bizim değil... ...bizi öldürmek isteyenlerin memleketi diye pankartlarla çıkıp diplomatöründe rektöre sırtını dönüyorlar... Bilgi Üniversitesi'ndeki Hukuk Fakültesi diploma töreninden bahsediyorum. Yani öğrencilerde bu, bu psikolojiyle beraber mezun eden bir üniversite var ki biz zamanların en saygın üniversitelerinden en say, hala saygında ama en saygın e, yönetime sahip olan üniversitelerinden bir tanesi olarak nitelendirilen bir üniversite burası. İstanbul Bilgi Üniversitesi. İnsan Hakları Hukuku Özel ya, Yüksek Lisans programının olduğu bir yer burası. Ama şimdi baktığınız zaman Rektör ama çıkıyor konuşuyor diyor ki böyle bir protesto bekliyordum ama izninizle ben de ifade özgürlüğümü kullanacağım diye konuşmasını öğrencileri kendisine arka sırtını dönmüş bir şekilde devam ediyor. Ama sadece rektör de suç değil öğrencilerini savunamayan fakülte başındaki insanlar da bu en az rektör kadar suçlu benim gözümde yani tekrardan profesör doktor Zeynep Sayın Balıkçoğlu'nun durumuna dönecek olursak kendisi iletişim fakültesinde dersler vermekteydi. İletişim fakültesinin hocaları bölümün başındaki isimler niye onları koruyamadı? Muhbir bir öğrencinin verdiği kes kopyala yapıştır aynısından bahsediyoruz işte. Kes kopyala yapıştır aynı iddialardan bahsediyoruz. Kes kopyala yapıştır demeçlerle beraber ya da şeylerle delillerle beraber bir profesörün işine son vermeyi Nasıl becerebildiler? Tekrardan düşünmek lazım. Sadece rektör mü suçlu? Yoksa bu suç paylaşılıyor mu? Öğrenciler sonra dönmüş ama yüzlerin rektör isteyince. Öyle demiş. Öyle mi olmuş? Öyle. Olmuş. Hadi dönün evet. çocuklar mı demiş. Evet. Yani. Yani bekliyordum. Artık şimdi ben de ifade özgürlüğü hakkını kullanacağım. Neden yani yerlerde e, hakikaten e, yerlerde sürünüyoruz. Christopher Noiman da bir... son dersini vermiş. Evet istifa etti. Evet. Christoph Neumann. Christoph Neumann son derece e, sert bir dille bir üniversitesi ölmüştür diye istifa etmişti. İstifa dilekçesinde de rektörlük direktörü akademik özgürlük ders vermişti diye yazıyor Biyanet'in haberinde. Neumann dilekçesinde üniversitesitesinde yayında olan akademik özgürlük sayfasının da yayından kaldırılmasını rica etmiş. Ancak sayfa halen yayındaymış. Kes kopyala yapıştır dedin ben o zaman şeyi de ekleyeyim. İddianamenin Fethullah Gülen hareketini anlatan ilk 46 sayfası, Balyoz'dan bahsediyorum tekrar. Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki iddianameden devlet sırları kavramını değerlendiren sayfaları ise Dündar Gül hakkındaki savcılık mütalaasından alıntıymış. Hmm. Hatta savcı Faruk Söker yaptığı bu alıntıların bir yerinde sanık ismini değiştirmemiş. Şaşırmıştır. İddianamenin Öyle bir şey devlet sırlarını değerlendirdiği bölümünde sanık Can Dündar cümlesiyle başlayan bir paragraf kullandı. Aklı karışmıştır, çok çalışıyordur. Başka bir savcı tarafından hazırlanmış iddianame ve mütaladan kaynak belirtilmeden yapılan bu alıntılarla intihal diyor. Yani oluşturulan kopya bir iddianamenin hukuki gerekçesi de tarafımızca ayrıca soruşturulacaktır diyor. Misin yani, değiştirilir, devam eder, bir şey olmaz. Yani yorgunluk, çok çalışıyorlar Kes kopyala yapıştır. Kontrol V, kontrol P vesaire. Evet. Zor işler bunlar gerçekten. Konray Mouse tıklaması. İnsan gerçekten yorucu oluyor bir süre sonra o kadar defa, sayfalar dolusu belge içerisinde bunları yapmak. Doğru, sen de haklısın yani. aslında. Artık bir teknoloji çağındayız kes kopyala yapıştır. Her şeyi tekrardan niye yazıyorsunuz? 140 karakterle yazılma diline hakim olunan bir çağda tekrar baştan ithalenme mi yazacaksınız? Hakikaten çok haklısın yani. Peki, Beach Boys'la bitirelim. Ee, bir düzeltme de yapayım. Daha başında söylediğim Lampion diyordum ama Lampion U gibi bitecek sözü tam. Maran yıldım. Dinleyicimiz sağ olsun. Evet. Önceden bir tiyo verdi. John Baez'in bir şarkısında Okanga Seyru şarkısından. ...söylediğimiz, onu da düzelttikten sonra... Portekizci, ...Portekizcimizi de toparladık. Beach Boys'a kulak veriyoruz. Güzel Kaliforniya kızlarından bahsediyor gençler. Belki de tam çalınacak şey odur. Belki son çalınacak şey odur. Bruce Johnston'ın... ...Kaliforniya'da yangın var ya... Ha, ...Biz de Kaliforniya'nın evet. ateşli kızlarından bahseden bir şarkı yes. çaldım dedik. Bruce Johnston... E, grubun kurucu elemanlarından da Beach Boys'un 1942'de bugün doğmuştu ve bu şarkıda onun yazımında da katıldığı ve ilk e, kayıtta yer aldığı bir parça olduğu için ona da bir günaydın diyoruz. Hepinize de günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. gasté.